Ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Ama <gülüyor> va'd. Aziz ve Ebu Abdurrahman Sülemin'in rahmetullah aleyh cennet mekan tabakatü sufiye isimli eserinden 100 sayfa okumuşuz. 101. sayfanın 6. paragrafına elhamdülillah ulaşmışız. Eserin aşağı yukarı 5'te 1'i okunmuş oldu. Bu salih, Allah'ın sevgili, mübarek kullarının hayatlarını okumak nisisi şerifte faydası sevabı sabit olan bir husus salihlerin inildiği yere rahmet iner manevi bir hava meydana gelir dinleyenlerde güzel haller meydana gelir onların halleriyle onların da dinleyenlerinde hallenmesi mümkün olur Allah'ın u Teala Hazretleri şefaatlerine nail eylesin. Amin. Başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere, bu mübarek Allah'ın sevdiği, salih, veli kullarının sahabe-i kiramdan, redvanullahu ta'ala aleyhi mecma'yı, kendisinden feyze aldığımız hocamız Muhammed Said'i Boşebi'ye kadar, silsileler halinde muhtelif mübarek tarikatların başında, Vazife görerek bugüne kadar yaşamış gelmiş geçmiş olanların cümlesinden ruhu için. Şu içinde oturup güzelce kitabımızı okuduğumuz güzel tekkenin vanisi Nakşibendi Meşayihinden Selami Mustafa Efendi Hazretlerinin ruhu için. Yine az yukarıda Şeyh Murat tekkesinde methum bulunan Evliya Allah ve Salihlerin, Şeyh Murat Hazretlerinin ve Halifelerinin ruhları için. Aşağıda yine Mekşi Meşayihinden Haydar Baba Hazretlerinin ve onun silsilesine bağlı haleflerinin, seleflerinin ruhları için. Civarda çok büyük sıraplar var. Abdülahadi Nuri Hazretleri gibi bir kardeşimize üzerinde tez yaptırdık. Allah Teala büyüklerinden. Tabii bunların hepsinin üstünde şuralara en büyük şerefi kazandıran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mihmandarı Ebu Enyul ve Ensari Hazretleri ki sahabe kiram bulundukları mesfun oldukları belde'nin Müslümanlarına mahşer gününde önderlik edecekler cennete giderken onlar en başta bayrakları çekmiş olarak gidecekler. Arkalarından öteki beldenin Müslümanlar gidecek. Muhakkak ki Ümmet-i Muhammed'in Peygamber Efendimiz devri asr-ı saadet insanı Efendimiz'i görmüş mübarek sohbetine ermiş insanları sahabe diye adlandırdığımız insanları en yüksek zatlar oluyorlar. Onların seviyesine hiçbir kimsenin ulaşması mümkün değil. Çünkü Peygamber Efendimiz'in seviyesine kimse çıkamaz. Allah şefaatlerine nail eylesin. Bu Halid-i Bağdadi, e, e, Halid-i Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin ruhu için, Efendim diğer sahib-i ve cümle evliya Allah'ın. Ayrıca bu beldeleri, savaşın ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz, ne kadar meşakkatlerle, canlarını, mallarını ortaya koyarak büyük bir ideal edinip, İstanbul'u mutlaka fethetmek isteyip, her türlü teknik hazırlığı, ilmi, böylece Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinde söylediği tepsirata mazhar olmuş olan Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin ruhu ve ordusu mensuplarının ruhları için ve bu diğerleri karış karış cihat ede ede fethetmiş olan buradan taa Bosnalara, şeklere Almanyalara, Bavyeralara kadar İslamı bayrağını taşımış olan mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin ruhları için uzaktan yakından nice zahmetler çekerek aşk ile şevk ile şuraya gelmiş olan bu güzel e, mübarek saatlerin hayatlarını dinlemeye şevk duymuş olan tasavvufi bir zevk ve ile efendim toplanmış olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün Müslüman ecdadı, ceddat, akraba, uzak ahbabı, yaranu, akrabasının ruhları için biz yaşamakta olan hali hayattaki şu Müslümanlara da Rabbimiz rahmet eylesin, lütf eylesin, tevfikini nasip eylesin. O büyüklerin yolundan bizi ayırmasın. Biz de Allah'ın Allah'ın sevdiği yolda yürüyüp sevdiği kullar olalım diye bir Fatiha, Üç i̇hlas Şerif okuyup öyle başlayalım bu istişareye. Elhamdülillah. 3. 101. sayfanın 6. paragrafına başlıyoruz. Ve bihazel isnadika ale Yani aynı rivayet silsilesiyle Ahmet bize şöyle dedi diyor. Bakalım o rivayet neymiş? Kimlerden ibaretmiş o zincir? Ahtarana Ebu Cafer. Muhammed bin Ahmed bin Said er-Razi. Kale haddesena ebul Abbas bin Hamza. Haddesena Ahmet bin Ebil Havari. Kale diye devam etsine göre demek ki bu rivayet zinciri aynı zincirler. E, efendim Ahmed bin Ebil Havari yani şu sırada tercüme haline okuduğumuz şahıs bu. Ahmed bin Ebu Havari. Efendim 230 senesinde Hicri vefat etmiş olan Dimeşk ahalisinden, yani Şam ahalisinden, Ebu süleyman Darani ile onun sohbetine bulunarak yetişmiş olan, ismi meymun olan, yani babasının ismi meymun olan, kendi ismi Ahmet olan, künyesi Ebu Hasan olan Zahd. Buyurmuş ki alameti hubbillahi taatullah ve kila hubbizikullah ki iza habbullahul abde ahbdehu, ﷻ la ﺎ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ Buyurmuş ki, alâmetü hübbillâhi ta'atullah. Allah'ı sevmenin alameti Allah'a mutî bir kul olmaktır. İtaat edici bir kul olmaktır. Emrini tutan bir kul olmaktır. İbadetinde, ta'atinde vazifelerini yapan bir kul olmaktır. Seviyorsa böyle yapar. Vekîler. ''Hubbi zikrillah'' yani alameti ''Hubbillah'' ''Hubbi zikrillah'' demek. Yani bir de şöyle rivayet edilmiş. Allah'ın sevmenin alameti Allah'ın zikrini sevmektir. Seviyormuş, gerçekten seviyormuşsa, seviyorsa Allah'ı demek ki Allah'ı seve seve zikredecek. E, Allah'ın zikrini sevmiyor, bucak bucak kaçıyor, tembelleniyor, istemiyor, yapmıyor, yapamıyor, efendim vakit bulamıyor... Kaytarıyor, kaçırıyor. Ya o zaman demek ki Allah'a tam sevmiyor. Sevgisi asli yapamıyor. فَاِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ الْعَبَّ اَحَبَّهُ Kul Allah'ı severse اَحَبَّهُ <gülüyor> Allah'ı Allah da kul o zaman sevebilir. Yani kul durup dururken Allah'ı da sevemiyor. O da kolay değil. O bir nimet. O nimet de kolay ele geçmiyor. Ne zaman geçiyor ele? Nasıl ele geçiyor? Allah kulu sevdiği zaman kulda da Allah'a karşı bir sevgi o zaman hasıl olur. Ve la yestatî'ul abdu en yuhibbe Allah kul Burada Abd diye şey yapmış, yanlış yanmış tabii. Efendim hareketi var, ama yanmış. Velayetatı <gülüyor> ul Abd en yuhid Allah, kul Allahı sevmeye müs e müsait olamaz, yapamaz, Allahı sevmeyi beceremez, takat getiremez. Hatta <gülüyor> yekünel itida umin Allah bilhum Allah'ın onu sevmek suretiyle başlangıç Allah'tan olmadıkça. Bunun Allah'ı sevmesi mümkün olmaz. Şöyle arka taraflarda biraz yer var ama orası çok sıkıştı. Dolaşabilirsiniz. şurada birkaç kişilik yer var mihrap tarafında. Bela yesati'ul abdu en yuhibbullah. Kalemini verin de hareketi düzeltelim. Bunu kim şey yapıyorsa. Evet. hatta يَكُونَ الْإِبْتِدَاءُ مِنَ اللّٰهِ بِالْحُبِّ Başlangıç Allah'tan olmadıkça kul Allah'ı sevmeye muktedir olamaz. Başla, Allah'ın başlangıcı ne? بِالْحُبِّ Yani o kulu sevmek suretiyle başlangıç Allah'tan olmadıkça kul Allah'ı sevme nimetine eremez nasip olmaz. Bu haydutlar, bu kafirler, bu anarşistler, bu zündükler, bu efendim bilmem kötü insanlar, bu dinsizler, bu imansızlar Allah'ı sevmiyor. Allah'ın yolunu sevmiyor, Kur'an-ı Kerim'i sevmiyor, namazı sevmiyor, ezanı sevmiyor, dindarı sevmiyor. Neden? Allah onları sevmiyor da onlar. Allah sevmediği için sevmeye güç yetiremiyorlar. Bir insan Allah'ı sevebiliyorsa Allah ona büyük bir imkan vermiş. Büyük bir nimet vermiş. Ama burada bir anahtar veriyor bize bu konuda. Ve ke, bu Allah'ın kulu sevmesi de Hine arafen minhul iştahade fi mergatihi. Çok önemli. Bunu böyle altını çizerek gönlünüze yerleştirin, defterinize yazın, kafanıza yerleştirin. Çok önemli bir şey. Yani Ahmedül ül Ebil Havadi'nin bu son cümlesi Tam böyle işin püf noktasını gösteren bir husus. Ne diyor? Ve bu Allah'ın kulu sevmesi de, yine şu zamandır, Allah rızasını kazanmak için onda bir çalışma gördüğü zamandır. Kul Allah rızasını kazanmak için bir iştihat, yani çalışma demek. İştihat, cehz sarf etmek demek. Bir cehz sarf etme haline başladığı zaman, Allah o zaman kulunu sever. Allah kulunu sevdikten sonra da kulun gönlünde Allah sevgisinin ışığı yanar. Meşalesi yanar. O zaman Allah da, kul da Allah'ı sevmeye başlar. Demek ki ne olacak? Kul ne yapacak? Allah'ın rızasını kazanma konusunda içtihad edecek. İctihad etmek ne demek burada? Cehd etmek. Yani çırpınacak, uğraşacak. Millet sabahleyin kalkıyor, ırgat gibi koşuyor. 5 kilometre, 10 kilometre, 15 kilometre nefes nefese. Efendim, eşofmanı giyiyor. Görüyoruz şeyle Kadıköy'de açtıkları yollarda, temiz havalı yerlerde filan. Şakaklarından ter tükülüyor. Adama para versen, bu akşam bende çalış desem koşmaz. Senin paran başına çalışsın der. Ben zenginim der, istemem der. Ama orada koşuyor. Neden? Spor yapacağım da efendim bilmem vücudum gelişecek de, sıhhatli olacağım de veya kondisyonumu koruyacağım de veya pazularım kuvvetli olacaktır filan. Ağır yükleri kaldırıyor, 80 kilo, 100 kilo, 200 kilo, tekrar tekrar tekrar tekrar nefes nefese kalıyor. Bunlar nedir? Bunlar da, bunlar da bir Cihd sarf etmedir. Ama nereye? Havaya. Havaya ve boşa ve batıla cihd sarf etmedir. Bizim köylü dayılardan bir tanesi çok güzel söylemiş böyle koşan bir kardeşimiz, yakınımız, akrabamıza ülen demiş, köylü ifadesiyle, ülen fakirin tarlasında çalışla bu gayretini ona sahip demiş, böyle koşacağına, yok bir cümlesi. Fakirin tarlasında kal, tarlayı adam et, yani böyle boş yere havaya gideceğine gayret demek. Şimdi, kul ne yapacak? Allah'ın rızasını kazanmakta iştahat edecek. Gözünün önüne gelecek bu fani dünya için, boş ham hayaller için, vücut yapacağım, kondisyonumu koruyacağım, kuvvetli olacağım, vücut yapacağım, body making mi diyorlar, ne diyorlar, body diyorlar İngilizce, efendim, onu yapacağım, bunu yapacağım, efendim, erkek mecmualarında, efendim, kat kat pazularımın resmi çıkacak, efendim, halter kaldıracağım, bilmem ne, ne olacak? Sonu ne? So sonunda ne olacak? Evet, İslam'da güçlü kuvvetli olmak var, saatini korumak var ama, yani asıl gayret Allah'ın rızasını kazanmakta olacak. O halde biz şimdi bu konuşmadan ve bu yazıdan Allah şefaatlerine erdirirsen Ahmed bin Ebin Havari Hazretlerinin nasihatinden payımızı alıyoruz. Yani biz Allah'ın rızasını kazanmakta şu ehli dünyanın ter döktüğü gibi ter dökeceğiz ki koşturacağız ki Allah bize, bizden razı olsun diye Allah'ın razı olacağı işleri yapmakta biz koşturacağız ki Allah'tan bize bir sevgi hasıl olacak. Ondan sonra da bizim gönlümüzde aşkullah mahbubullah aşeşi yanacak ve biz de iyi bir insan veya iyi insanlar zümresine kabul edileceğiz. Önce koşturacağız, gayret edeceğiz, ispat edeceğiz iyi niyetimizi. Çok güzel bunu hiç hatınızdan çıkartmayın. Veda ki hine araf minhuri üchtehade fi Allah'ın kulu sevmesi de nasıl olur? Kulun Allah'ın rızasını kazanma konusunda cihet sahip etmesini Allah'ın görmesinden sonra olur. Ha, bu kulum benim için, benim rızamı kazanmak için her şeyini yapıyor. Tamam. İngiltere'de adamın birisi bakmış ki Hristiyanlık boş. Kişiye gidiyor. Süslü, ziynetli, efendim böyle altınlı, gümüşlü, heykelli, meykelli efendim. Geçiyor bir Efendim ellerinden, ayaklarından tahtıya çivilenmiş bir adam heykelinin karşısına işaretler yapıyor, eğiliyor şeye, ama ne yani saçma sapan. Yok, asılsız bir şey. Demiş ki bu din hak din değil, hak din hangisiyse ben onu arayacağım, bulacağım. Soruşturmuş, konuşmuş, istişareler yapmış kendi bildiğine. Demişler ki sen madem böyle olur olmaz itikada razı olamıyorsun, gönlün kabul edemiyor mantığın reddediyor. Çok mantıklı bir din var. Hindistan'da Budizm efendim da isimli bir şahıs, fakirlere acımış. İşte bir Budizm diye bir şey ortaya koymuş. Efendim mantıklı, bilmem şöyle böyle filan, sen o dine gir demiş. O da düşünmüş, incelemiş, Budizm mantıklı. Tamam, akılcı, mantıklı bir makul prensipleri olan inanç diye. Malını mülkünü satmış, İngiltere ile alakasını kesmiş, bir Land Rover araba almış, efendim, çölleri geçecek. Binlerce kilometre yol gidecek, Türkiye'ye geçecek, İran'ı geçecek, Afganistan'ı geçecek, Tadistan'ı geçecek, Hindistan'a varacak. Efendim, Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de üç defa rüyada demişler ki, Hak din İslam'dır, Hindistan'a gitmenin lüzum yok, Müslüman. A. Üç defa görmüş köşe bir defa görse insana ne? Sonunda Müslüman olmuş. Bunu bizim bir kardeşimiz tanıyor. Meşhur bir şahıs bir kardeşimiz, ismini söylesem gazetelerde falan ismi geçen bir kardeşimiz tanıyor. İngiltere'de tahsil yapmıştı, tanıdıydı kimse yani. Şimdi neden İngiltere'de araştırma yaptığı zaman Hak din İslam'dır diye rüya görmedi de, Türkiye'ye geldiği zaman hak yol İslam'dır diye rüya gördü. Çünkü vezalike حِينَ عَرَفَ مِنْهُ الْاِجْتِحَادَ fi مَرْضَاتِهِ cümlesinde olduğu gibi Allah Celle ve Celaluhu onun kendi rızasını kazanmak için bir büyük gayret içine girdiğini gördü. O gayretini Allah makbul bir gayreti olduğunu ispat etti, niyetinin halis olduğunu o zaman gösterdi. Orada göstermedi. Oradan doğruya orada göstermedi. Ortaya bir iştihat, bir gayret, bir emek çıktıktan sonra gösterdi. Güzel değil mi? Bu üç defa rüyada görmek deyince Medine-i e de evvelki hafta okudum. Derdiye de inşallah unutturmasın arkadaşlar. Yazalım. Nurettin Mahmud Zengi diye bir atabek var. İşte o Selahaddin Eyübiler zamanda bilen yaşamış. O şahıs bir gece rüyasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görüyor. Diyor ki beni şu iki melun heriften kurtar. Peygamber Efendimiz iki adam gösteriyor. Bu iki melundan beni kurtar diyor. Allah Allah. Şimdi bu iki melun'dan kurtar, nasıl kurtaracak? Hayırdır inşallah. Uykudan uyanıyor, heyecanlanıyor. Gene yatıyor. Gene rüyada Peygamber Efendimiz'i görüyor. Gene iki şahsi görüyor Bu iki melun heriften beni kurtar. Allah Allah. Bir kere daha yatıyor. üçüncüde gene Peygamber Efendimiz'i görüyor. Bu adamlardan beni kurtar dediğini Kalkıyor, oturuyor çok akıllı uslu bir gün görmüş, tecrübeli veziri varmış, çağırıyor. Diyor ben böyle, üç sefer gördüm, yatıp uyanıyorum, uyuyorum, gene aynı şeyleri görüyorum. <gülüyor> Diyor ki, çare yok, sultanım, derhal bugün hemen Medine'ye yola çıkacaksın. Kıymetli elemanlarından topluyor bir müfreze, efendim, süratle Medine'ye harekete geçiyor, atlarla. İşte, mümkün olduğu kadar hızlı, Öyle az dinlenip, çok yol alarak i̇şte 15-16 günde Medine-i Münevvere'ye geliyor, Suriye'den oraya geliyor. Şimdi ne yapacağız? Veziri diyor ki Sultanım sizin gelmeniz dolayısıyla Medine ahalisine hediye vermek istediğinizi herkesle tanışmak istediğinizi söylersiniz diyor. Tabi Medine o zaman bir küçük yer, şimdiki gibi değil. Kalesi var. Mahdud evleri var. Çok fazla büyük bir yer değil. Tarihte öyleydi. Çünkü suyu az, gıdası az, sıcağı çok. Yani orası böyle kalabalık toplayacak bir durum. Az etmiyordu eski şartları, zordu. Olur diyor. Çok da para ve hediye getirmiş yanında. Herkesi önünden geçirttiriyor. Bir bir. Yüzüne dikkatli bakıyor. Para veriyor. Herkese. Para veriyor. Tamam. Yüzür soruyor. Diyor ki o rüyada gördüğün iki şahıs, Peygamber Efendimiz'in gösterdiği iki şahıs var mıydı bunların arasında? Yoktu. Yoktu. Görmedim. O zaman diyor ki Medine'de olup da şu benim huzuruma gelmeyen kimse kaldı mı? Herkesi görmek istiyorum. Yok efendim diyorlar. Yok. Gelmemiş hiç kimse kalmasın. Herkesi görmek istiyorum. Çok ısrar edince ha diyorlar Fas tarafından gelmiş, Afrika'dan gelmiş. iki tane derviş var. Aman ne cömert, aman ne cömert. Herkese paralar verirler. Efendim Her gün Baki kabristanına giderler. Ölüleri ziyaret ederler. Dualar ederler. Kimseden hediye kabul etmezler. Kimseyle konuşmazlar. Efendim, Harem-i Şerif'e de, Türbe-i Saadede de yakın bir ev tuttular. Gece gündüz evlerinde, namaz vakitlerinde, camide. Böyle iki tane kimse var. Çağırın onları. Adamlar gelmek istemiyor. Diyorlar ki biz padişi adamın yanına gitmeyiz. Hediyeye falan de ihtiyacımız yoktur. Çağırın diyor. Yakama çok getiriyorlar. Vezih soruyor. Nasıl sultanım? Bunlar diyor tamam. Rüyada, rüyada gördüğün iki kişi bunlar. Evini arıyorlar. Bu ikisinin evini arıyorlar. Bir şey yok. Siz kimsiniz? diye soruyorlar. İşte biz mağrib diyarından yani Fas taraflarından gelmiş iki tane dervişiz. İşte burada peygamber efendimizin şerhine kalıyoruz filan. Zorluyorlar. Bir şey çıkmıyor. Eri bir daha kılı kırpeye yararak ince bir şekilde arayınca öykemenin örtüsü altında tünel kazdığını görüyorlar. Tünel kazmış caddenin altından peygamber efendimizin türbesine doğru. Yani peygamber Efendimize de edecekler. Maaşı şerifini alacaklar. Efendim kaçıracaklar niyetleri bulmuş. Her gün kazdıkları toprağa torbalara koyuyorlarmış. Bakın kadreslerine getirip orada mezar ziyaret ediyoruz. Göz görünüşüyle oraya döküyorlarmış. Toprağa kazdıkları tüneli toprağını da öyle yapıyorlarmış. Onun üzerine tabii sıkı bir sordudan sonra söylüyorlar. Biz iki tane papazız. Bir ikciğer papazız. İşte bu peygamberimizin ıı, vücudunu buradan çalıp çıkarıp Avrupa'ya götürmesi istedik. Neden diye. Orada hemen tüm benim kenarında soyunları vuruluyor. Yani 3 defa bir adam peygamber Efendimizin göstermesi. Buradan bu iki hatırladım. Evet. Ama bu iyi kalsın hatırınızda. Yani kum Allah'ı sevmeye muktedir olamaz. Tafet getiremez. Sevemez Allah onu sevmedi. Allah'ın sevgisi ondan evvel, ona sevgisi hasıl olmadıkça, ilk seven Allah olmadıkça, kulun Allah'ın sevgisi aşkullah muhabbeti ve şevkullah dairatuna filen olamaz. Bu da nasıl olur? Özellikle hıne alefün minhu'l kulun kendi rızasını kazanmak hususunda efendim azmini, gayretini, istihadını çalışmasını Gördüğü zaman Allah o zaman olur. O zaman sever. Ve bir Hazret i̇slâh Kâle yine bu aynı ravilerle gelen bir başka rivayette Ahmet ibn-i Ebil havari buyurdu ki نَنْ yarif يَعْرِفْ sehre fi min دِينِهِ فِي قُرُورٍ Nefsini bilmeyen insan dininde aldanma içindedir. Bir kimse nefsinin bilmiyor ise o dini konuda aldanma içindedir. Demek ki dindarlığın özünü kavramak, gerçek müslüman olmak, iyi müslümanlığı yapacak bir kıvamız, yakalayabilmek neyle mümkün oluyoruz? Min bir şey daha öğreniyoruz. Tapıyoruz. Devam ediyoruz. Çok mümkün. Neyle mümkün İnsan nefesinin sözü şey var diye düşünüyor. Yani Allah'ın nefesinin sözü var ne düşünüyor. Sinnesinin bilir diyor. Bu kadar yani dininin mümkün de değildir. Nefesinin de Bu nefesi bilmek demek, demek ki anahtar en önemli. Şey. İşte Tabii parte bir şey olmadığından dolayı bu yüzden birinci yok. Yıvar işte. Evet am. Evet. Reklamdan. Evet. Mağaza editöründen. Yani. Yani. Parça olduğu için hala. İstamıyorum. Ne isterseniz. Ne isterseniz. Ne isterseniz. Ne isterseniz. Ne isterseniz. Bu sıra bastırır. İnsan sıra bastırır. O yada ne eşit var. İnsan sıra bastırır. Meslek şahsızdır. Avrupa'dır. Sıra yaptırır. Meslek filan filan. Marası var, otomobili var. Fiyatası var, fiyatası var. Saltanatı var, derttebesi var. Ama adam olmaz. Neden? Nefsini ıslah etmemiştir. Perdenin arkasında ne hıyanetler çevirir, ne günahlar isterir ne haramlar yer, efendim, ne zulümler yapar. Nefsi ıslah olmamıştı. O dış boyasını kazıdığı zaman altından net çirkef şeyler çıkar. Perdeyi kaldırdığın zaman neler görünür? şey görüyorsunuz. Sözlerine de okuyorsunuz. Yüksek nevcilere çıkmış, müdür olmuş, bakan olmuş, başkan olmuş, umur olmuş, sumur olmuş ama nefis terbiyesi olmadığı için gazetelere düşmüş, hapislere düşecek. Belki daha başka şeyler olacak yani bu meskin nasıl bir düşman olduğunu... Ha daha adınız buysa nef daha en azılı düşmanın... nef Senin kendi mesindir. Sen de bu deneyimdesin. Peki ikisi arasında, iki yanın arasında bir sözü verim sonra nef. o ibadetlerden yan çizgesen efendim tefretlere o efendim Allah yolunda bunu yapmak bu nefis bir, şey bir lazım, var bu nefis şey, mahirte bilmek var bu nefis ne kadar lazım böyle gerektirebilmek lazım bu nefis etmek lazım şu insan Türkiye'de terk Nefsini dostlardan yoksa nerede buluruz? Mağnısı kendine tabi tutuyoruz. Sen yar nefsehu nefsini bilmeyen kişi feve min dinini o dininde bir aldanma içindedir. Bir şey yapıyorum sanır ama kendini aldatıyor. Aldanma içindedir. Nefsi islah olmadan olmaz tarih boyunca, İslam tarihinde ne kadar büyük, salih, veli, mübarek kul varsa, hepsi nefis terbiyesi görmüş insanlardır. Tarihi şahsiyetlerden ne kadar hatalı insan varsa, ne kadar böyle efendim tenkit edilen şahıs varsa, nefsi direkt gibi azılı, azgın olan insanlardır. O nefis azgın olduğu zaman, yani yani dokuz mahalleye zararı dokunur. Mevkiyi yükseldikçe zararı artar. Hele bir de devlet başında, hükümdar, padişah, vezir, paşa, emir, komutan, başkan olursa, tabi o direk gibi nefis ve zalim nefisle, o kafayla, o yanlış mantıkla, efendim, o çirkin duygularla o zaman zararı çok daha fazla olur. Kaplanın kanatlısı gibi olur taraflı olsa, kaplan, istediğin yere uçsa nereye kaçacak? Çok güzel. Yani bu bu sözünü de Ahmet ibn-i hiç unutmayalım. Menlev ya arifler sehruf ve huve min dini muhim fi dururuyum. Yazdınca hüs-ü hak ile levha halinde bunu Ve herkes duvara atsın. Ve bir halde el-İsnad-i yine Aynı raviler tarafından rivayet edilen bir haberde de şöyle buyurmuş Ahmet İbni Ebil Havari Mettelallahu abden bir şeyin eşedde minel gafleti vel kasve Allah Celle Celaluhu bir kulu gafletten ve kasvetten daha kötü bir şeyle mültela kılmamıştır. Musibete uğratmamıştır. Gafletten ve evet, kasvetten daha büyük musibet, bela olmaz. Şimdi gaflet nedir? Kasvet nedir? Bunu bilmek lazım. Yani birer kelime kullanıyor ama o kelimeler için saatlerce konuşulabilir. Gaflet, gafil olmak demek. Farkına varmamak demek. Anlayamamak, bilememek demek. Kul gafil olursa, neden gafil olur? Bir kere, en büyük gaflet Allah'ın o kulu her zaman her yerde gördüğünü bilmemektir. En büyük gaflet bu. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri? Küm, o sizinle beraber. Eyle maküntüm. Her nerede olursanız olun. Yani nerede olsanız olun. Burada, orada, şurada. Gecede, gündüzde, evde, çarşıda, pazarda, dükkanda yalnızken kalabalıkta yurt içinde yurt dışında dostların arasında tanımayan insanların arasında nerede olursan olsa ol vehve me'akim Allah'ın seni gördüğünü bilmiyorsan ondan gafilsen Allah'ın senin yanında olduğundan gafilsen müthiş bir şey bu yani yanında onu gören birileri var veya cam açık veya kamera var gizli kamera var ne yaptığını görüyor, adam da kendisini yalnız sanıyor, olmadık işler yapıyor. Soyunuyor, giyiniyor vesaire filan. Ne kadar fena değil mi? E, aa, gizli kameranın farkında değil, abuk konuşuyor. Gizli kameranın farkında değil, yapılmayacak şeyleri yapıyor. Gizli kameranın farkında değil, efendim, herkesin kendisine kıs, kıs, kıs güldüğünü, ekranda seyrettiğinin farkında değil, burada, efendim, maskara oluyor. Onun gibi. En büyük kahret bu. Tabi, Allah'ın kulu olduğunu bilen bir insanın her zamanda her mekanda Allah'a karşı görevleri var. Edep-i Allah. Yani Allah'a karşı kulluk edepleri var. Edep mi Allah diyoruz buna? Onu daima takınması lazım. Evet. Derece derece başka edepler var. edep al Resul, edep al Kur'an, edep al İhvan, edep al halk, edep-i vesaire vesaire yani çeşitli yapması gereken şeyler var. Efendim insan gafil olunca bilmiyor. Gafletin en böyle hatırda kalacak sahne halinde hafızada kalacak misal nedir? Adam yolun bir tarafından öbür tarafına efendim konuşa konuşa gidiyor. Şu taraftan da bütün hızıyla hızlı bir araba geliyor veya tren yolunun üstünde sohbete dalmış tren çuf çuf şu çuf geliyor. Şey i̇şte gaflet felaket yani yaklaşan felaketin farkında değil. Karşıdan bir adam onun o durumunu görüyor veya çocuk yolda oynuyor gelen otomobilin farkında değil. Hemen birisi fedakar diyor. Cunk bir atlıyor. Çocuğu kucakladığı gibi öbür tarafa zor şey yapıyor. Vız yanından araba geçiyor. İşte bak çocuk gafletteydi. Ötekisi onu kurtardı. Gaflet bu. O halde Allah'ın bir kula verdiği en büyük musibet Bela, tabi iptila demek, imtihan olarak Allah'ın verdiği bir şey demek. Hayatımızın her şeyi bir imtihandır. Yani hepimiz imtandayız. Allah bize para verdiyse imtihandayız. Allah bize fakirlik verdiyse imtihandayız. Allah bize sıhhat verdiyse imtihandayız. Allah bize hastalık verdiyse imtihandayız. Her hal ve her durum Bakalım kul bu durumun karşısında ne yapacak diye Allah tarafından bir imtihandır. Onun için hastalıklar, musibetler, belalar elin birisi geldi sana sat açtı <gülüyor> Allah. Allah bununla imtihan ediyor işte beni. Bunları bilmesi lazım insanın. En büyük bela birisi dafret, ikisi de kasvet. İkincisi kasvet. Kasvet ne demek? Kasvet de katılık demek. Sertlik demek. Efendim ee, mesela taşın sertliği bir katılıktır. Taş sert. Pamuk yumuşaktır, taş serttir. Tabi insanlar kasvet nedir? Kalbin katılığıdır. Gönlün katılığıdır. Gönlü sert, gönlü duygulanmıyor, gönlü yumuşamıyor, gönlü duyg e gözü yaşarmıyor. İşte bu kasvettir. Bu da korkunç bir beladır. Çünkü ötekisi nasihati anladı, ağladı, tevbe etti, düzeldi. Belkisi kalbi katı, söz tersir etmedi, gönlü yumuşamadı, günahında devam ediyor. Çok fena. Duygulanmıyor, gözü yaşarmıyor, yumuşamıyor, değişmiyor. Isıt ısıt ısıt, uğraş uğraş uğraş, söyle söyle söyle, anlat anlat anlat, kellim kellim la yenfağ demişler. Araktan konuş konuş fayda vermez. Manasından kellim kellim yani fa, fayda vermiyor. İşte kasveti kalpten bu. Kalp e, ve e, ve inne minel hicaret enne yaşayacak taşın bile güzeli vardır. Makbulü vardır. Arasından su çıkanı, pınarlar fışkıranı vardır. Ama bu kalpler kasvetli oldu mu? Karardı mı? Katılaştı mı? Taştan da fena bir Taş gibi kalp. Taştan da fena bir kalp. Taştan da kötü, Efendim sapık bir insan sembolü de eder. Onun için Allah bizi gafletten kurtarsın. Yani gafil olup işin mahiyetini bilmemek, gelen tehlikelerden haberdar olmamak, kendisini görenden, bilenden haberdar olmamak durumundan kurtarsın. Bir de kalbin katılığından, laf anlamazlıktan, duygulanmamaktan, ağlayamamaktan, hislenmemekten, hassas olmamaktan korusun Allah. Bunlar. İki büyük şiddetli beladır. Dokuzuncu paragraf. Ve bir Hazret-i İsaat Kale Ahmet yine aynı raviden rivayet etmiş ki Ahmet e, İbni Ebin Havari şöyle buyurmuş. Fırrıbati ve gazvi ni'amul müste... ve vel gazvi ni'amul müste... E, fil, İzah mellel Abdülminel ibadete istirahat ile gayre maaşiyetim. Pirrubat, murabatada, rubatta, ve gaz şehatta, gazada niyemel istirah, ne güzel bir istirah yeridir bunlar. İstirahat vardır. İzah mellel Abdülminel ibade kul ibadetten bıktığı zaman bilmeler geldiği zaman, yorgunluk, gevşeklik geldiği zaman kendisine isteraha ila gayrı masiyetin, o zaman günah olmayan bir başka yerde efendim çalışmasını değiştirir de orada sükun bulur, istirahat eder diyor. Şimdi bu mübareklerin yaşadığı devirde dindar bir insanın yaptığı şey tabii ilme sarılmaktı bir hadis öğrenmek, tefsir öğrenmek, fıkıh öğrenmek, çeşitli ilimlerde çalışmalar yapmaktı. Bu bir. Sonra gecesini gündüzüne katarak ibadet etmekti. Vakitlerini boş geçirmiyorlardı, hayatın bir imtihan olduğunu biliyorlardı ve daima efendim, namazda, niyazda, ibadette, zikirde vakit geçiriyorlardı. Sonra Sonra İslam'ın hudutlarına gidip, Çin'e gidip, Türkistan'a gidip, Hindistan'a gidip, Diyar-ı Rum'a gidip, Afrika'ya gidip, kafirlerin Müslümanlarla komşu olduğu hudutlara gidip orada oturuyorlardı. Savaş olursa cihad ediyorlardı, savaş olmazsa bekçilik yapıyorlardı. Bak bekçilsiz olmuyor. Biz de artık bugün Türkiye'de bekçilik dönemine geleceğiz. Yani evlerde, köylerde, mahallelerde efendim bekçilik sistemini kuracağız. Kendi kendimizi bekleyecek sistemi kurmamız gerekiyor. Başka çare yok. Şimdi bu bekleme yerlerine bekleme işlemine murabata derler. Beklenilen yerlere de ribat derler. Ribat hudutta olan yüksek duvarlı, kale gibi bir yerdir ki bunun içinde Allah rızası için ölmeyi göze almış insanlar otururlar. Tabi otel gibi odaları vardır. Çünkü yatacaklar, kalkacaklar, koğuşları vardır. Yatarlar, efendim ibadet ederler. İlim, boş zamanlarında ilim öğrenirler, bekçilik yaparlar ama esas itibariyle askeri bir fonksiyonu var. Yani hududu beklemek, düşman gelirse çarpışmak eğer düşmana hücum etmek. Bunlara rıbat kaleleri derler. Hudut kaleleri. Rıbat derler. Buralarda oturan insanlara da murabıt derler. Yani rıbatta oturan kimse demek. Murabıt. Mücahit demek gibi yani. Ama mücahit fiilen savaşın içinde çarpışan insandır. Murabıt. Savaş varsa savaşan yoksa kalede peşçilik yapan insan demektir. Gözcü filan gibi. Savaş olursa çarpışır. Şimdi bakın bu çeşitli şeylerin hepsi çok sevaptır. Mesela Allah yolda cihad etmek ölürse şehit oluyor, kalırsa gazi oluyor, büyük sevap kazanmaya sebep oluyor. Hudutlardan murabıtlık yapmak da savaş olmasa bile bekçilikten dolayı Efendim Allah rızası için Müslümanları beklediği için gözler uyanık kalıp uykusuz kalıp Efendim o da cehennem onun ate cehennemin ateşi onun gözüne değmeyecek diye bildiriliyor, müjdeleniyor. O da çok sevap. Çünkü o orada nöbet tutuyor, hududun bu tarafındaki Müslümanlar huzur içinde yaşıyorlar, uyuyorlar, rahat yapıyorlar, ticaret yapıyorlar, ilim öğreniyorlar filan. Yani ülkenin işi emniyette oluyor. Şimdi bakın, bu sevaplı işlerin hepsi güzel, iyi güzel. Ne diyor şimdi anlayalım sözünü? Rubatta yani Hudutlarda gidip bekçilik yapmakta vel gazum Gaza etmekte, gazilik etmekte, savaşmak. Yekpekçilik veya savaş. Murabıtlık veya gazilikte nimel Nîmel Ne güzel bir istirahat vardır. Ne güzel bir istirahattir. Dinlenme görüyor yani onu. Çünkü her zaman savaş olmazsa bir savaş. Arizli bir olaydır. Çok olan bir şey değil, devamlı olan bir şey değil. Her gün sabah, akşam. Günde insan iki defa, üç defa yemek yiyor ama her gün savaş olmuyor. Savaş her zaman olan bir şey değil. Onun için orayı istirahat yeri olarak görüyor. Ne iyi istirahat yeridir diyor. Orada ne güzel istirahat etmek vardır diyor. Ve şöyle diyor, insan çetin ibadet yapmaktan, kendisine yorgunluk ve nelal geldiği zaman, o zaman günah olmayan böyle yerlere istirahat çekilebilir diyor. Anlıyor musunuz sizin şeyini? Yani o hudut kalelerinde mücahitliği, murabıtı, masum bir dinlenme olarak görüyor yani. Günah olmayan bir dinlenme. Eh yapabilir diyor. Yani mübarek adamlar yani. Meselelere bakışlarına bak. Tabi bu sözünde de şeyi öğrenmiş olduk. rubatlık murabıtlık denilen şeyin ne olduğunu öğrenmiş olduk. İslami sosyal yaşantının nasıl olduğunu gördük. Ve Allah'ın rızasını kazanmak için Müslümanların ne gibi faaliyetlerde bulunmuş olduğunu bu nüfesiyle öğrenmiş olduk. Yani bugün biz hepimiz bir işe koşmuşuz. Hudutlar boş kalmış. Asker yapıyor diyoruz yani, polis yapıyor, asker yapıyor diyoruz ama şimdi polis ve askerin de yetmediği görülüyor. Almanya'da bizim bir arkadaş vardı. Babası vefat etmiş diye duyduk gittik. Şöyle 20 15-20 dönüm bir arazi almışlar. Yerleşmişler grup halinde oraya. Kapıda bizi tabancalı bir genç karşıladı. Elinde telsiz var, belinde tabanca var. Bu ne hal dedik? Diyarı küfürde diyor, Müslümanlar bekçesiz durmaz diyor. <gülüyor> diyarı küfür ya, Almanya. İslam diyarı değil ya. Onun için nöbetçi koyuyorlarmış, usulleri öyleymiş. Beli tabancalı, elil telsizli, yani kendi arazilerinin kapısında. Bizi öyle karşıladılar. İçeriye telsizle dedik ki Esat Hoca geldi falan buyur bilmem ne filan biz geçti içeriye. Böyle. Başıma da gitti yani. Yani diğer küfürde insanın efendim böyle bekçisiz silahsız dolaşması caiz olmaz dediği hatırımda. Yani tedbir almak gerekiyor. 10. paragraf Tebihazel-İslahat Kale Ahmedi. yine aynı Ravi'lerden gelen bilgiye göre Ahmed Ebil Ebilhabar'de demiş ki: İnadallahya izaharda kalmem, efadehum fil yakazeti fil Allah bir kavmi sevdi mi? Kavundan maksat böyle milliyet değil. Kürt, Türk, Acem, Çerkes filan değil. İnsan grubu demek. Kavundan murat burada insan grubu. Mesela mutasavvıflar bir gruptur. Hatta bunlar kendilerine el kavun derler. Yani bizim taife demek. Yani bizim grup demek. Kavun bu konuda şöyle yapar dedi, dediler mi böyle tasavvuf kitabında maksat? Şey dediler yani biz mutasavvıflar böyle yaparız demek yani. İzha İn Allah izâ habbe kelme Allah bir grup insanı sevdi mi ne yapar? Efadehum. Onlara fayda verir, mana anlama kabiliyeti verir. Filyakatı vermena. Uyanıklıkta da, uykuda da onlara fayda verir. Efadehum demek yani onlara ifade eder, yani fayda ihsan eder. Onlara Onları faydalandırır. Yani uykular da boşa gitmez, uyanıklıkları da boşa geçmez. Neden? Niyet Çünkü o insanlar rızahu rahuf iliyatı vermeden. Çünkü uyumakta da, uyanıklılıkta da Allah'ın rızasını istemişlerdi onlar. Onun için Allah'a, Allah onlara uykuda da, uyanıklıkta da faydalar bahşeder durur. Yani uyudular, fayda kesilsin, dursun değil. musluğu kapat değil. Uykuda da faydalandırır, uyanıklıkta da faydalandırır. Yani sevap verir, ecir verir, mükafat verir, maddi manevi nimetler verir. Çünkü onlar uyanıklıklarında da uykularında da Allah'ın rızasını istediler. Peki insan uykuda Allah'ın rızasını nasıl ister? Niyetle. Niyetle ister. Şimdi mesela adam diyor ki şu anda uyumalıyım. Neden uyuyacaksın? Peygamber Efendimiz bu vakitte uyumayı severmiş. Ta ki gece ibadetine kalksın diye. O halde biraz uyuyayım da gece ibadetine dinç kalkayım. Şimdi bu uykuları ne niyetli oluyor? Allah rızasını kazanmak niyetiyle oluyor. Onun için Allah böyle uykusunu bile Allah rızası için uyudukları için bu mübarek insanlara kavm dediği burada bu mutasavvıflar kastedildiği anlaşılıyor gene. Yani Allah'ın rızasını arayarak uyudukları, Allah'ın rızası için. Yemek yiyor mesela, niçin yiyorsun? İbadete kuvvet olsun diye. Yani nefsim, kuvvetlensin filan diye değil. Şimdi biz ne yapıyoruz? Harem şerifte Mısırlı birisine buyur dedik, lokum kutusunu buyur dedik. Bu bir tane lokum attı böyle, kocaman. Ağzına attı, beğendi, kutuyu aldı. Bizde bir şey demedik. Dedik al, alabilirsin hepsini, arkadaşlarına verirsin. Gözümüzün ucuyla takip ediyoruz. Bir tane attı arkasından, bir tane daha attı, bir tane daha attı, bireyin arkasında dolandı, orada atıştırıyor. Ya bu lokum, bu insanı havalara uçurur, kulaklarından ateş çıkmaya başlar, böyle ağzından, dilinden e, alevler dışarıya çıkmaya başlar. Koca şeyi yemeye başladı. Şimdi bu karikatifize ederek bunun için söylüyorum, aşırı yiyor millet, güçleniyor, kuvvetleniyor, içeride enerji var. Bu sefer ne yapacağını bilemiyor, nereye çatacağını bilemiyor, nefsini dizginleyemiyor. Nefsi çünkü tutmuyor artık, şey yapmıyor. Frenler tutmuyor, ille bir şeyler yapacak. Olmaz. Aşırı enerji aldığı için bunalım başlıyor. Aşırı enerji aldığı için günaha meyil fazlalaşıyor. Aşırı enerji aldığı için nefsine hakim olamıyor filan. Tabii ne kadar yemek yiyorsun? Vallahi evvelallah hocam önüme bir kuzu koysalar hepsini sıyırır, kemiklerini bir tarafa yiyarım, bitiririm. Evet. Bu kadar değil ki insan ihtiyaç. Daha az ama çok yiyor. Nereden? Alışmış. Anası küçükten arkasından koşturarak yedirme alışmış. Hadi oğlum aç ağzını. Hadi bakalım aslanım. Bir kaşık daha al. Hadi şunu sıyır. Çocuk kaçıyor. Anası kovalıyor. Çocuk kaçıyor. Anası kovalıyor. Çocuk küçükten yemeğe alışıyor. İhtiyaç fazlası. İhtiyaç fazlasına alışıyor çocuk. Ondan sonra da büyüdüğü zaman bir tabak, iki tabak, üç tabak, beş tabak bana mısın demiyor? İyi güzel ya ama nerede kullanacaksın? Günahta. Günaha gidiyor ondan sonra. Yani tutamıyor kendisini. Halbuki yemeği yemese nefsi zayıflayacak. O zaman nefsani, şehvani arzuları bırakmayacak. Yani aşırı şey yapıyor. Şimdi bu mübarekler niçin yiyorlar? İbadete kuvvet olsun diye yiyor. Niçin uyuyorlar? İbadete kuvvet olsun diye uyuyorlar. Her şeyi Allah'ın rızasını düşünerek yaptıkları için Allah bunlara faydaları, nimetleri, sevapları uyurken de veriyor, uyanıkken de veriyor. Kesilmez yani uyudu diye nimetleri. Redi Hazret-i İsnad-ı Kale yine aynı ravilerden Ahmet İbn Ebu'l-Havari buyurdu ki, "Kullu tefaat menziletül kalp kânetül ukubeti ileyhi esra. Kalbin makamı yükseldikçe ona olan ikaplar, cezalar daha süratlenir. Sözleri bu. Tabi bu şunu gösteriyor ki maneviyat hayatında tasavvufi hayatta insanın kalp dediğimiz tabi şu tık, tık atan yürek değil kalp dediğimiz gönül. İnsanın gönlü nurlanır, aydınlanır, tasavvufta insan ilerler, efendim derecesi yükselir, Allah'ın iyi bir kulu durumuna gelir, güzel bir takım haller müşahede etmeye başlar filan. Bu yükselme oldukça kalp yükseldikçe, gönül kaliteli bir gönül haline geldikçe, ona cezalar daha çok gelir. Yani imtihan daha çok olur demek Allahu alem Çeşitli efendim şeyler efendim, cezalar, musibetler gelir demek. Bir manası bu, böyle anlıyorum. Bir de şu olabilir, yani gönül seviyesi yüksek olan bir insanın, manevi derecesi yüksek olan bir insanın hata yaptığı zaman cezası daha çabuk gelir. Öbür tarafta adam bütün ömrü boyunca günahkardır, içiyordur, çalıyordur, çırpıyordur. Bir şey olmaz, bu küçücük bir hata eder, felaketler yağar. Neden? Neden olduğunu bilmiyoruz ama Allah yani kulunu iyi bir seviyeden sonra kötü bir günah durumuna düşmesini istemediğinden cezalandırıyor. Hemen cezalandırıyor. Öteki kafiri cezalandırmıyor, gafletten uyanmıyor. Başı bile ağrımıyor herifin 50 yıl, Allah'a edip duruyor. Diyor ki Allah bana cezan vermiyor vermiyor. Yani olsaydı vermezdi demek istiyor. Vermediğine göre yok yemek istiyor. Halbuki cezayı verse yola gelecek. Allah ceza vermiyor ki tamamen beter olsun diye. Müslümana cezayı veriyor. Uyansın. Tevbekâr olsun. Bir daha edepsizlik yapmasın diye. Bu manada olabilir. Allah emanet. Sayfanın son sözünü okuyalım. Kaç dakika olduysa? 55 beş dakika oldu. Tamamdır. Ve birazcık istedikleri Ahmed, yine Ahmed bin havari aynı şahısların bize bu kitabı yazan şahsa rivayet kadar getirdiklerine göre, inama kerih el mbiya ulmote lingkita izdikli anhum. Diyor ki peygamberler ölümden hoşlanmadılar, ölümü istemediler. Linkta izikir anham, zikirleri kesilecek diye. Başka bir sebepten değil, ölümden korkmalar, başka bir sebeple değil, ölümü istememeleri, Efendim başka bir sebepten değil, Zikrimiz bitecek, ibadetimiz sona erecek diye diyor. Tarzında böyle bir imza da bulunmuş oluyor, tabi. hadis-i şerifler var hakkında. Mümin kulun da genel bir tabiatı olarak ölümü istemediği bildiriliyor hadis-i şerifte. Yani mümin kul ölümden ürküşe çekinir, ne olduğunu bilmediği bir olay, zor bir olay diye çekiniyor efendim. Onun için Allah da onun canını alma çok sevdiği halde efendim en çok onda tereddüt ettiğini Peygamber Efendimiz bildiriyor allah Teala Hazretleri buyurur ki bir mümin kulumun canını alma o kadar tereddüt ederim ki ölümden korktuğu için yani üz onu diye çok tereddüt ettiğini biliriyor. Demek ki ölümün soğukluğundan dolayı bir korku var. Ama bu korku bu ürküntü nedendir? Peygamberlerde de varsa insan olmak dolayısıyla efendim ölümün halleri geldiği zaman bir telaş belirmişse Nedendir? Diyor ki yani zikirleri kesilecek olduğundandır. Rizahını böyle yapıyor. Evet, 102. sayfada 13. şeyde kesmiş oluyoruz. Allah bu mübareklerin, bu güzel ilimlerinden bizleri faydalandırsın. Bizi de yolunda böyle güzel hedeflere sahip olarak, kulluk ederek, ibadet ederek yürüyen, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak gelenlerden eylesin. Biz bunları bir hikaye olarak okumuyoruz, öğrenelim, tasavvufun inceliklerini taktiki olarak yaşamış insanların davranışlarında görelim, biz de kendimize çekidüzen verelim diye ondan okuyoruz. Allah bu ilimlerden bizi faydalandırsın. Evet, kağıtları okuyalım, ondan sonra zikrimizi yapalım. Bu yeşil kağıt, uygun görürseniz vakfımızın kalorifer tesisatında yapılacak, yüklü masrafları karşılamak için yardım toplamak istiyoruz diyor. Yani burası şimdi kış geliyor ya artık yavaş yavaş tabi kalorifer masrafları şeyleri belirecek. Vaktimizin hizmetleri için çeşitli yardımlar her zaman tabi iyi olur. Yazın da burada bakın camlar şimdi buğulandı. Rutubetlendi yani içeride hep nefes alıyoruz. Ee, buğulandı ortalık camlar açık olduğu halde. Sanıyorum güzel bir havalandırma sisteminin olması lazım. Şöyle yukarıdan havayı güzelce çekmeli rutubetli hava dışarı gitmeli, öteki hava yavaşça içeri gelmeli, temiz havada oturmalı. Bu da bir klima tesisatını gerektirir tabii. Kışın ısıtmak gerekir, yazın serinletmek gerekir, rutubeti atmak gerekir, havalandırmak gerekir. Onlar hep hayır sahiplerinin yardımıyla olacaktır. Onun için yardımlarınızı diliyorlar. Allah kabul etsin. Efendim Cihal isimdeki kızı olan bir kimse, efendim ikinci kızını ne olduğunu e, olduğunu ve isminin koymamızı söylüyor. Bu da hilal olsun. Zuhale uygun düşer. Eh, hayırlı olsun. Efendim, sakal bırakmış. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine erdirsin. Öteki sünnetlerini de öğrenip yapmak ve böylece şehit sevaplar kazanmak cümlemize ve ona nasip edersin. Evet bir kardeşimiz Behçet hastalığına yakalanmış onun şifa bulması için el -fatiha, bütün hastalarımız şifa bulsun diye Efendim. Allah u Teala Hazretleri hastalarımıza şifa borçlarımıza edalar nasip eylesin her türlü müşkül işlerimizi halini asan eylesin yolunda daim zikimde kayın olmayı cümlemize nasip eylesin Maddi manevi borçlarda efendim ödemek nasılsın? İlahi grubu kurmuş arkadaşlarımız isim istiyorlar. zakiran olsun zikredenler manasına. Ders almak isteyenler varmış. Dersler vereceğim şimdi önce. Bazı gazeteler bir numara verip akşam kura çekilişi yapıyorlar. Hediyeler veriyorlar. Bu milli piyango ile eş tutulabilir mi? Rütbi nedir? Bu tabi esas itibariyle gazeteyi zaten alıyor insan. Bir şey okumak için alıyor. Sırf böyle üzerinde numara olan bir çekiliş kura şeyi değil. Gazete işe yarayan bir haber şeyi. Yani o bu oyundan çıkmadan önce de gazeteyi almaya devam ediyordu haberleri şey yapmak için. Ama alırken numara da vermeye, kura da şey yapmaya başladı. O, o zaman gazetecinin hediyesi olduğundan mahsuru yoktur. Evet, yine ders almak istediğini bildiren kimseler var. Ders tarifini yapacağız. çocuklara çift isim koymak uygun mudur? Adem Sadullah olabilir mi mesela diye. İsmi nedir diyor. Manası nedir diyor bu ismi. Tabi aslında bir insana bir isim yeter. Ama bazıları nasıl vergisi yok diye çok isim koyuyor. <gülüyor> bizim de dedemiz cennet rahmetli bütün kardeşlerimize ikişer isim koymuştur. Benim ismim Mahmud Esat'tır mesela. Tek değil. Mahmud Esat'tır. Böyle çift çift isimler koymuştur. Tek de olur, çift de olur. Bir mahsuru yok. Adem, birinci isim Adem. Adem atamızın ismidir. Peygamber ismidir. Sadullah da Allah'ın bahşettiği bir uğur ve bereket demektir. Peygamber Efendimiz'in isimlerinden birisidir Sadullah. Peygamber Efendimiz'in esnasından birisi de Sadullah'tır. Yani Peygamber Efendimiz'in isimlerinden birini koymuş. Ona isim koyan şahıs bilerek. Manası saat, uğurluluk, bereket filan manasına geliyor. Allah'ın verdiği bir uğur, bereket demek. Kadın ve aile dergisindeki bir yazınızda döviz yerine mutlaka altın gümüş kullanın diyorsunuz. Bu maddi kaybı yol açsa da geçerli midir? Biraz bilgilendirebilir misiniz? Biz e, böyle diyoruz evet. Bu sözü işimizin sebebi sizin zarara uğramanızı engellemek. Yoksa e, şeyimiz yok yani. Biriktireceğinize parayı Allah yoluna har harcarsanız en kârlısı o olur. Aslında. Yani en doğrusu. Ama biraz biriktirmek gerekirse bir sene efendim 100 dolar birikmiş para yanınızda dursa veya ben biriktirmiyorum da veriyorum, alıyorum 100, 150 oluyor, 120 oluyor ortalaması 100 dolar olursa 12 dolar Amerika'ya bağışlamış oluyorsunuz. Çünkü doların enflasyonu var. Amerika'ya kazandırmış oluyorsunuz. Biz durduğumuz yerden bütün dünyayı haraca kestiği için para yoluyla bu herifler, onların paralarını kullanmayalım diyoruz. Bunun yerine eğer Türk parasının da değeri düşüyor. Ay başındakiyle, ay sonundaki bile değişiyor. Sabahleyin başka, akşamleyin başka oluyor borsada. O kadar hızlandı iş artık. Tabii para biriktirmek lazım. O zaman hiç olmasa altın olsun diyoruz da yani Amerika'ya şuna buna paramız kaçmasın veya döviz hangi memlekete aysa ona kaçmasın. O faydalanmasın diyoruz. Yani kağıdını bize verip o değerden o kendisi faydalanıyor. Ne diye ben onu faydalandırayım? Yani kendimin faydalanması daha uygun olur. Ya altın gümüş gibi platin gibi geçerli convertible yani değiştirebileceğiniz, istediğiniz zaman ihtiyacınızda kullanabileceğiniz kıymetli şeylere yatırırsınız. Ya uzun zaman lazım değilse arsa gibi bir şeylere yatırırsınız, ya efendim ticaretinizde pirinç gibi mercimek gibi efendim biraz sonra çimento gibi demir gibi bir şeye yatırırsınız. Yani parayı elinizde tuttuğunuz zaman diğerinin uçtuğu muhakkak olduğu için paraya yatırılmış bırakmak doğru değil. Kevur parasına yatırılmış bırakılırsa, kayırılmış parasına yatırılmış bırakılırsa o paranın yıllık enflasyonu kadar o ülkeye para vermiş olduğunuzdan uygun görmüyor. Şey bu. Mesele bu. Yani bu e, işin bir çözümünü bulmak lazım. Bugün Türkiye artık dolarla marka iş yapan bir ülke oldu. Efendim kiralar do dolarla, aramalar ve vesaireler dolarla şey yapıyor. Yani Türkiye çapında bu olayı üst üste koyup ortalamasını alacak olursanız Türkiye'nin üzerinde ne kadar dolar varsa onun %10'kisini Amerika'ya bir senede vergi olarak veriyor demektir. Hiç kimsenin bilmediği bir vergi bu. Ona kaçıyor. Çünkü parasının değeri düşüyor. Efendim, mark kullanıyorsa markın şeyi %5, %6, %7 ona o kadar veriyor demektir. Hangi şeyi kullanıyorsa bir zararlıdır. Hiç kullanmamak lazım. Onun yerine devamlı hemen şeye çevirmek lazım. Başka bir şeye çevirmek lazım. Cehri zikir yapılabilir mi? İnsan şahsen kendisi cehri zikir yapar. Bir grup halde olduğu zaman da mahsur yoksa bizim kardeşlerimiz cehri zikirde yapabilirler. Çünkü şeyhlerimizin tarikat büyüklerimizin bir kısmı cehri zikir yapmış bir kısmı hafiz zikri tercih etmiştir. Yani tamamen yasak değildir. Esas zikir şeklimiz hafiz zikirdir. Çünkü o 70 kat daha sevaflıdır. O bakımdan. Yoksa işte ne Cumanın son sünnetinden sonraki zuhr-ül niyeti nasıl yapılmalıdır? Kılmam gerektiği halde henüz kılmamış olduğum en son öğle namazını kılmaya niyet ettim yarabbi diye yapılmalıdır. Eğer en son öğle namazı o gün cuma namazı olmamışsa o, o günün öğleni olur. O günkü cuma namazı makbul olmuşsa şartları yerine gelip de tamam olmuşsa o zaman kalmamış olduğu en yakın zamandaki namaza gitmiş olur. Evet, iki defa rüyada görmüş bir kardeşimiz. Namaza kaldırmışuz bir seferde güzel. İkincide Necip Fazıl'ın kabri başında görülmüş. Efendim. Necip Fazıl tabii dini konuları cesaretle Edevi bir üslupla ortaya koymuş bir tarikat kardeşimizdi netice itibariyle. O da Nakşi'ydi. Şeye bağlıydı. Arvasi Hazretlerine bağlıydı ama o da haldi Bağdadi kolundandır. Yani şiirlerinin dini olanlarından ezberlenip istifade edilebilir. Ayrıca dini kitapları da var. Rabıta üzerine, daha başka tasavvufi konular üzerine, tasavvuf büyüklüğü üzerine. Güzel eserler. Bizler tasavvufu yeni tanımaya başladık diyor. Nelere dikkat etmeliyiz diyor. Sevgiye kısa yoldan nasıl ulaşırız diyor. İşte bugün şöyle okuduk yani. Net olarak ortaya çıktı. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışınca Allah'ın sevgisine mazhar oluyorsunuz. O zaman sizin içinizde de sevgi hasıl oluyor. Tasavvuf ilim ehlini uyuşturur diyorlar. Doğru mudur? Yalandır. Doğru değil değil. Üstelik yalandır. Doğru olmadığı gibi yalandır. Tasavvuf hiçbir kimseyi uyuşturmaz. Bu bu heriflerin dünyevi felsefeleri insanları uyuşturuyor. Bu heriflerin dünyevi felsefeleri meyhaneleri açtırıyor. Bir caddede üzerinde on tane, on beş tane, yirmi tane meyhane, Sabahtan akşama kadar of anam ver babam bilmem ne çek kafayı bul belayı sabahtan akşama kadar oturan onlar. Yani bütün çalışmaları yapan da cihatları yapan da hayra hasenatı yapan da sevapları götüren de erbabı tasavvuf ama yine de utanmazlar arlanmazlar, sıkılmazlar, bilmezler efendim uyuşturur uyuşma olur mu? bütün Osmanlı meşhurları Osmanlı tarihinden padişahlardan alimlere, şehir insanlara kadar hepsi erbabı tasavvuftur araları çalışmışlar, cihal etmişler. Fatih Sultan Mehmet'i biliyorsunuz, efendim öteki parşahları biliyorsunuz, Orhan Gazi'yi biliyorsunuz, Sultan Abdülhamit Han'ı biliyorsunuz vesaire. Allah'tan korkmayan insan tembel olur. Allah'tan korkmayan insan ölçük olur. Allah'tan korkan insanı bağlasan durduramazsın. Allah bana sorar boş geçen zamanı diye takva ehli bir insan oldu mu yerinde duramaz. Yalan bu heriflerin şeyleri. Ne tasavvufu biliyorlar, ne mutasavvufu biliyorlar. Efendim, ne ilimden, irfandan haberleri var? Bugün Rusya'da din ayakta kalmışsa tasavvuf erbabının gayreti nedir? Hindistan'da cihat yapılıyorsa, yapılmışsa tasavvuf erbabı sayesindedir. Fütühat yapılmışsa tasavvuf erbabının canlarını, mallarını feda ederek yaptığı gayretler Kur'an'ın 3. sayfasında Bakara Suresi'ne ait ilk ayeti, bu tarihte rüyamda gördüğüm sonucu nedir? Kur'an-ı Kerim'in 3. surası sayfası birinci ayet imn keferu sevâ ona lehim enzer yani kafirlere istersen ey resulüm hakikatleri bildir ikaz et ihtar et uyandırmaya çalış istersen etme inanmazlar khatam Allahu ala kullu ve ala Allah onların gönüllerini kapatmış mühürlemiştir ve kulaklarını manevi bakımdan sağırlaştırmış, kapatmış, mühürlemiştir. Efendim, hala efsarih'in dışarı ve gözlerinde de manevi gerçekleri görmelerine engel olan küfür perdeleri inmiştir. Velhom azabın azabın onlara elin azab vardır. Yani, bu ayet-i şunu gösteriyor ki, biz irşat ve tebliğ çalışmalarını yapıyoruz, gerçekleri söylüyoruz, Allah'ın emirlerini söylüyoruz. Bazı insanlar anlamıyor. Neden? Allah Hidayet büyük nimet olduğundan onlara hidayeti nasip etmiyor. Kalplerini müdürlemiş kapanmış dükkanları. kepekler inmiş, kulakları sağır, manevi gerçekleri duymuyor. Adam bizim ayağımızın tozu olamaz. Ee, Müslümanın bildiği bilginin yüzde bir hakkını bilmiyor. Tahsili eksik, bilmem şöyle böyle. Ona rağmen kalkıyor, ileri geri konuşuyor. Abuk sabuk felsefeler, yalan yanlış şeyler. Birisi şeytanı savunmuş şeytanın ne kabahati var bilmem ne filan diye. Savunacak başka şeyimi bulamadım. Yani insan cahil oldu mu? Çok acayip felsefeler şey yapıyor. Şeytan rüyada demiş ki ya niye bana lanet okuyorsun demiş, benim ne kabahatim var demiş. Ağlamış sızlamış. Efendim, bu da arkadaşına telefonu açmış. Şey diyor. Yani şeytana ne diye böyle lanet ediyoruz bilmem ne Ya Allah lanet etmiş. Allah onun aleyhinde konuşuyor. O şeytanı. Şeytan rüyada da kandırıyor yani şeyi. <gülüyor> Eyüp Eski Eserleri Okuma Derneği, Eyüp Sultan'daki eski eserleri korumak için kermes düzenledi. Bütün cemiyeti davet ediyoruz, diyor. Bu Eyüp Eski Eserleri Koruma Şeyni biz kurduk. Kardeşlerimiz kurdular. Güzel çalışmalar da yapıyorlar. Bazı eserleri de kurtardılar. Perşembenin sonuna kadarmış bu perşembe. Eyüp Sultan Eski Eserleri Koruma Derneği evlendirme dairesinin yan tarafı diyor. Kulsuz bir evet. Ama Allah razı olsun. Çok güzel çalışmalar yaptılar. Allah razı olsun. Daim olsun. Hocam bir kimse bir arkadaşıyla karşılaştığında yüzünü gören cennetlik derse bunun bir sakıncası olur mu? Açıklar mısınız? Tabi böyle bir söz alışılmış söyleniyor. Ama kimin cennetlik olduğunu kul bilmez. Allah bilir. Bunu söyleyenler bilemez yani. Tamam ben senin yüzünü gördüm, ben cennetlikim. Veya görmedim, cennetlik olamadım gibi bir gerçek manası yok bunun. Yani ne büyük saadet demek gibi oluyor. yani Ne büyük saadet seni görmek, göremedik yani. Cennetlik olsa insan ne kadar mutluluk duyarsa seni görünce o kadar mutlu oluyorum gibi bir manası var. Tabii şey değil. efendim Gerçek değil, mecazi bir manada, mübalağa. Doğru olmayan bir şey. Belki de uygun da değil. Yani çünkü cennete kimin gireceğini Allah bilir. Sahabeden bir zat vefat etti. Şöyle şöyle yaptı bu şahıs. İnşallah cennetliktir deyince Peygamber Efendimiz ikaz etti. Sahabesi oldu halde Hayır öyle söylemeyin. Ne biliyorsunuz? Sizin bilmediğiniz bir kusur vardır da Allah ondan dolayı belki cennete sokmayacaktır dedi. Kimin cennete gireceğini bilemediği için insanların ulu orta şu cennetliktir, bu şehittir, bu cehennemliktir filan gibi ahkam kesmesi yakışık almaz o gibi konularda konuşmamalı Ama ne saadet seni görmek diyebilir ama bunun ötesinde cennetlik falan diyemez evet Nide'den falanca ile filanca ders alacaklar peki oldu selamlarınızı götürün ders almak isteyenler hakkında gene şey bir kağıt gazete yoluyla verilen ev araba gibi şeyler kumar kapsamında mıdır Piyango haram mıdır? Evet, kumar ve piyango haramdır. Çünkü birlerin paraları yanıyor, ötekiler kazanıyor. Haksız bir şey oluyor. Kur'an-ı Kerimle yasaklanmıştır. İnnem hamru vel meysiri. Meysir işte kumar ve şey, yani piyango gibi bir manası olmuş oluyor. Bunlar haramdır. Ama bu gazetelerin verdiği dergi, ansiklopediler, bilmem şunlar bunlar, kendilerinin kendilerine rağbeti arttırmak için verdikleri hediyelerdir. Yani doğrudan doğruya, demin de söylediğim gibi şey olmuyor burada. Piyango bileti almak gibi olmuyor. Gazeteyi alıyor, okuyor. Yani bazısı da hiç kuponu kesmiyor, atıyor. kuponla hiç ilgilenmiyor. Mühim olan gazetedeki haberleri. Aman merak ediyor. General öldürülmüş. Nasıl öldürülmüş? Kaç kişi öldürülmüş? Neredeymiş? Şunun bilgisini alayım. Gazeteyi veriyor, parayı alıyor. Ama onun kuponu varmış, hediyesi varmış. Bazısını ilgilendiriyor, bazısını ilgilendirmiyor. Ben kesmiyorum kuponları mesela. Görüp gazeteleri şey yapıyorum. Sen kes yalnız. Kesmiyor Kesmiyor. efendim Sonra bedavadan bir kura çekiyor. Kura ile olduğu için bir şey yok yani. ikinci soru, hükümetin iş kredisi olarak verdiği paranın alınması caiz midir? Kredilerin hepsi efendim şey olduğu için geri alınmasında bir fark, yani verilen paranın geri alınmasında bir fark konulduğu için faiz olur. Fark, verilen şeyin fazla alınması, borcun faiz meydana getirir. Yalnız burada bazı alimlerin şöyle bir çözü var. Verilen kağıttır. O kağıt bir paranın sembolüdür. Yani altın para eskiden veriliyor de memurlara filan. Ama sonra da kağıdını verelim bankada dursun para. istediğin zaman gel al gibi bir mantıkla bankınat ye, şeye, tedaviyle geçti. Eskiden millet bunu bilmezdi. Hemen çil çil sarı sarı paraları elinde alırdı. Çarşıda pazarda böyle akçe ve şey efendim, diner bir hem dolaşırdı. Bilanele bu kağıt olduğundan eğer enflas enflasyondan azsa istenilen para o zaman faiz olmaz, devletin bir yardımı gibi olur diyorlar. Ben de o, o kanaati doğru görüyorum. Akika kurbanı kesmek efendim dinimizde yeri nedir? Kurban bayramında kesilebilir mi? Peygamber Efendimizin sünnet-i tavsiyesidir. Bir kimsenin evladına hakika kesmediği takdirde manevi bakımdan bir borç kalır. O çocuğun bir hayırlı bir evlat olması ne engel olur bu borç. O bakımdan akika kurbanı kesmek peygamber efendimizin kuvvetli bir tavsiyesidir, sünnetidir. Kesilmesi lazım. Her zaman kesilebilir. Yani kurban bayramı günlerinde de alınıp kesilebilir. Başka zamanda kesilebilir. Ama kurban bayramında hem kurban niyetine hem akika niyetine gibi çifte niyet olmaz. Böyle bir şey yoktur yani. Kurbanla ayrıca alacak. Bir de çocuğuma akika diye şunu alacak. İksini birden kesecek. Bu olabilir. Günümüz tarikat günü değildir, cemaat günüdür. Ee, bu sözü açıklar mısınız? Bu sözün de bir aslı esası yoktur. Çünkü tarikat zaten bir takının cem olduğu cemaat demektir. Ve bugün en kuvvetli cemaatler Türkiye'de böyle bir e, manevi zevki ve olan gruplardır. O sözün bir büyük alim de söylese doğru değildir. Belki etrafındaki insanın, insanların ve etrafındaki erbabı tarikatın özel yakınındaki durumu ile ilgili bir sözü olabilir ama gerçek olarak doğru değildir. Efendim, çünkü tarikat nefis terbiyesi ise nefis terbiyesi Allah'ın emridir. Tarikat kardeşlikse kardeşlik ise kardeşlik Allah'ın emridir. Binaenaleyh sonra tarikat insanı nefsen terbiye edip, kardeşliğe itip, takva ehli bir Müslüman yaptığı için Cemaatin en şuurlu, en kuvvetli olmasını sağlıyor. Fiilen de böyledir. Yurt içinde, yurt dışında, tarihte her zaman böyledir. Yani ki ne tarihi gerçeklere uyuyor sözü ne de fiili şeye uyuyor. O bakımdan belki büyük hatırlı bir alim olduğu için, belki bunu şu maksatla filanca kimse için söylemiştir gibi bir mazeret belki bulabilir, belki bulamaz. Bilmiyorum. Allah yolunda aşere-i mübeşereyi nasıl anlamalıyız? Biraz önce anlattığımız olaya göre, hani kimin cennetlik olduğunu Peygamberimiz e, bilemezsiniz, onun için buna cennetliktir demeyin demiş olayını kastediyor galiba. Şimdi herkese şu cennetliktir, bu cehennemliktir diyemeyeceğiniz hadisi şerifle sabit olduğu gibi, 10 tane sahabeden şahsın cennetlik olduğu Peygamber Efendimiz tarafından bizzat da haber verildiği için o da hadisi şerifle sabit. Binanı O da şey değil. Yani o da sağlam. Peygamber Efendimiz Allah'ın kendisine selahiyet verdiği şu dünya hayatındayken cenneti cehennemi, ahiret alemini görmüş, miraca çıkmış Allah-u Teala Hazretlerinden Efendim çok müstesna lütuflarına, bilgilerine masar olmuş bir en yüksek şahsiyet olduğundan onun verdiği bilgilerin hepsi de kendi kendiliğinden söylenmiş sözler değildir ve manyanıku anilheva o bazı kimselere ne olduğunu bilemezsiniz Allah bildirmezse şöyle demeyin dediği halde bunu bunu söyleyen o mübarek ağzı şu filanca insan cennetliktir dediyse o da doğrudur. Ve bu aşere-i mübeşşere hakkında efendim efendimizin hadisi i şerifleri vardır. Onların cennetlik olduğu kesin. Tefsir kitabı almak istiyorum. Hangisini önerirsiniz? Tefsir kitapları çok çeşitlendi. Belki hepsini ben şu anda alacak durumda olmadım, inceleyecek durumda olmadım. Ama yani mufassal bir şey olarak i̇bn Kesir'in hadisi şeriflere dayalı bir tefsiri var. Anlaşılır bir dille. O olabilir. Yolda giderken rabıta yapmamız zor olduğundan önce zikir dersimizi yapsak sonra eve gelince rabıta iyi yapsak olur mu? Olur. Her zaman olur. Toplu halde zikir çekilirken bazı arkadaşlarımız zikir çekerken bağırması veya aşağı hareketleri kendilerini kaybetmeleri. Ne bir sakınca var mıdır? Vardır. Yani bunun e, mümkün olduğu kadar sakin böyle sessiz selasız bir tarzda edeb-i olması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüksek sesle bağırıp öyle zikreden kimselere, siz uzaktaki bir zata bağırmıyorsunuz. Allah size, sizden yakındır. Böyle bağırmayın buyurmuştur. Ey, ey nas, kendinize geliniz demiştir. Çok bağırdıkları için. Demek ki o heyecan, o kadar aşırı adaba uygun olmuyor. Mümkün olduğu kadar sakin yapmaya çalışacak. Finans kuruşlarına yatırılan döviz ve TL gibi paralar verilebilir mi? Şimdi biraz anlaşılmıyor. Finans, kur, finans kuruluşlarına yatırılan diyor. Yatırılanı silelim. Finans kuruluşlarına yani döviz ve TL gibi paralar verilebilir mi dese olur. Hani bazen şeyi e, Türk parası olarak mı yatıracaksın veya döviz olarak mı yatıracaksın diyorlar. Döviz olarak yatırmayı da kabul ediyorlar. Eğer sorusu finans gruplarına verilebilir mi ise finans kurumları biz parayı alıyoruz, işletiyoruz, size kar veriyoruz dedikleri için caiz. Faiz veriyoruz demiyorlar derseken yani zararsız zarar diyorlar, caizdir. Eğer Türk parası olarak mı yeter döviz olarak mı yatıralım diyorsa, ikisi de olabilir, onda da bir mahsur yoktur. Bir hanım soruyor, Müslüman hanımların erkeklerin ve kadınların ortak olarak kullandığı asemsöre binmelerinin hükmü nedir? Eğer bir erkekle yalnız olarak binerse caiz değildir. Çünkü bir kadın, bir erkekle bir odada mahreme olmayan bir kimseyle yalnız kalmasın diye Efendimizin şiddetli yasaklaması vardır. Onun için yabancı bir erkek de asansöre aynı anda binemez. Şey iner. Asansör boşken kendisi biner, da bindirmeden kullanabilir. Müslüman hanımların belediye otobüslerinde bilmelerinin hükmü nedir? Belediye otobüsü tenha ise kimseye dokunmadan, sürtünmeden, bulaşmadan, yanaşmadan, dayan dayanmadan gidip oturup binebilir. Kalabalıkta binmesi caiz değildir çünkü Efendim bunda çeşitli rezaletler vardır. Otobüslerin tenha kalabalık olması, gidilecek mesafenin yürünebilir olup olmaması durumu etkiler mi? Yürünebilecek durumdaysa yürümesi olabilir ama yani tenha bir otobüs olduktan sonra binebilirdi. Bir şey değil. Tenha bile olsa ani frenlerle inip binmelerde çarpmalar söz konusu olabiliyor diyor. Doğrudur. Yani dediğimi dediği zaman bile demek ki ayakta insanlar tasavvuru ediyor. soruyu soran. E, tabii gitme, dayanma olduğu zaman çeşitli fesatlar oluyor. Uygun değil. Alışverişe fakülteye, kabir ziyaretine, arkadaş ziyaretine, ilmi sohbetlere gitmek için otobüse binmek zaruret durumu kabul edilebilir mi? Hayır. Bunların hiçbirisi e, şey değildir. Yani böyle bu e, şartları uygun olmayan, vasıya binmeye sebep teşkil etmesi. Orada Orada namus bahis konusudur efendim bunlar olmasa da olur başka şekillerle olması mümkündür binenele böyle sıkışık yerleri bilinmez çok çirkin şeyler bu yani alıştı da millet şey yani asır alıştırdı yani öyle bir yere sıkış tepiş böyle askerin bavulunu zor kapatıp üzerine içine böyle eşyalar koyup da arkadaşını bindirdikten sonra şeyini kapattığı gibi öyle otobüsün iki tarafı şişiyor adet ediyor. Kalabalık şeyler çok çirkin. Tevkalade çirkin. yani bunların... Allah hepinize özel araba versin. Bazı Müslüman kardeşler Resulullah zamanında tasavvuf yoktu diyerek inkar ediyorlar. Bu çok büyük bir cahillik ve çok terbiyesizliktir. Dangalatlıktır affedersiniz. Peygamber Efendimiz'in zamanında fıkıh yoktu. Peygamber Efendimiz zamanında tefsir ilmi yoktu. Peygamber Efendimiz zamanında hadis ilmi yoktu. Peygamber Efendimiz zamanında kelam ilmi yoktu. Ama hepsi Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriften çıktı. İslami ilimler oldu. Yani Peygamber Efendimiz'in zamanında tasavvuf vardı. Ama nasıldı tasavvuf? Gece ibadetleri, zikirler... Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın 2000 düğümlü tesbihi vardı. Bizim tesbihler yüz tanelidir. Onun 2000 bin düğümlü. İki defa çevirmeden yatmazmış bu var. Tesbihi vardı, zikri vardı, saadet-i kiramın gece ibadeti vardı, nefisle mücadelesi vardı, efendim her şeyi vardı. Tasavvufun bütün fiilleri Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden alınmadır. Onun için bu çok, çok küfre kadar götürecek bir sözdür insan. Ama cahil olduğu için bir takım böyle yeni yetme zıpır gibi diler. Bunları söylüyorlar. Çok yanlış. Hiç yani insanı böyle bir derin düşündüğü zaman şeye kadar götürür. Bu tasavvufların en başta gelen misali Peygamber Efendimiz'dir. <gülüyor> Önderdir o. Yani herkes ona benzemeye çalışıyor. Biz onun yolunda gitmeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz'e tahmin getiremezsiniz. Yani bugün değil bu böyle tasavvufi inkar eden zıpırlar Resulullah'ın yolunda gitmek isteyen erbabı tasavvuf biler. Peygamber Efendimiz kadar tasavvuf hallerine sahip ve mütahammildir. Sahabe bile tahmille edemiyordu da Peygamber Efendimiz diyordu ki yani beni Allah'ın özel ikramları var. Ben o şey yapıyorum benim kadar ibadete siz takat getiremezsiniz diyordu. Yaşayışının mütevazılığı, evinin Efendim mütevazılığı, ibadetinin sabahlara kadar devam etmesi, Efendim zikirleri, tesbihati Efendim vesairesiyle her şeyimizle o örnektir. Çok büyük cahillik. Bunu böyle maalesef şey yapıyorlar yani. Peygamber Efendimiz zamanında mezhepler de yok. Mezhepler Peygamber Efendimizi anlama ve yorumlamadan çıktı. Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Batı mı? Hak mezhep. Ama şimdi bazı Allahu ekber diyor, elini bağlıyor. Bazı Allahu ekber diyor, elini salıyor. O mezhepte öyle, o mezhepte öyle bazısı cenaze namazında Allah-u Ekber dedikten sonra şübhaneke Allah'ın ve Ebu Hamdike'yi okuyor bazısı Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i okuyor mezhep farkı yoktu peygamber efendimizin zamanında bir tekli peygamber efendimizin yaptığıydı ama hangisini peygamber yaptı alimlerin fikirleri farklı yani oldu bunlar hak mesel İslami ilimler yoktu hepsi peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinin içindeydi efendim Kur'an-ı Kerim'in ayetleri içinde. Şimdi onların içinden ayırıp tasnif yaptığımız zaman şey oldu. Yani tarladan şeyleri topladık, ayırdık, sınıflandırdık. Efendim 6 sınıf oldu. Bu tarla aynı. Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin şeyi. Çok cahil bir söz. Çok küstahça, çok yanlış bir söz. Bu mesela bakın büyük tasavvuf kitaplarını sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışı sahade-i kiramın yaşayışı tam, tam mutasavvuf hane dervişhane bir hayat. Yani sizin bizim tahammül getiremeyeceğimiz kadar ileri derecede dervişhane. Kur'an-ı Kerim'de zikir Kur'an-ı Kerim'de yok mu? Nefis terbiyesi Kur'an-ı Kerim'de yok mu? Ahlakı güzelleştirmek Kur'an-ı Kerim'de yok mu? Marifetullah Kur'an-ı Kerim'de yok mu? Peygamber Efendimiz'de, hazret Şeriflerinde bunlar yok mu? Çok yalanlık. E efendim, şeyh ve mürit. Peygamber Efendimiz ve sahabesinin durumu ne? Peygamber Efendimiz başında, ötekiler onun etrafında. Şeyhin durumu ne? Şeyh de halkın başında, ötekiler de onun etrafında Allah'ın emirlerini ondan dinliyorlar. Demek ki Peygamber Efendimiz'in yaşantısını en iyi uygulayan şey. Yani tarikat ve tasyoflar. Burak isminin diren bir, diren bir sakıncası var mıdır? Bazı kimseler binek ismidir, nasıl insan ismi olabilir diyorlar. Binek ama Peygamber Efendimiz'i miraca götüren bir binek. Yani sonra nasıl olduğu da belli değil. Berk kelimesiyle ilgili, Belki yıldırım demek, Burak da yıldırım gibi gözün alabildiği yere adımını atan bir binek, bir anda gözünü açınca gelen böyle mesafeleri aşan bir şey. Olabilir, koymuşlar eskiler, Burak reisler vesaireler filan var. Çocuğumuz erkek veya kız olursa ismini ne koyalım? İsim çok sorma, çok fazlalaştı, evet. Biri erkek olursa şey olsun, efendim fazıl olsun, kız olursa da olsun. Faziletli olsun yani. İslami kıyafet açısından düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Şarşaf, peçe, cümbe, sarık, şalvar konusunda. Efendim peçe başörtüsü bağlanıp yapılan peçe son olarak Anadolu yakasında da. Hattın hacgan -e esasında rabıta işeri denilince hangi rabıta yapılıyor? Mürşitle rabıta tabii. İlki efendin yabancı birisi grupta varsa o ne yapmalıdır? Yani kendisi kendi şeyhine rabıta yapar. Olur. Mürşide ile tabii ondan sonra da rabıta-i kalp yapacak. Yeni ara, alınan bir arabaya kasko sigortası yaptırması cahilce olur mu? Olabilir. Çünkü e, zaten sigorta yaptırma mecburiyeti var şeyde. Mecburidir yani yaptırmasan arabayı kullanamıyorsun. Öteki bir şarlatanlık. Yani normal sigorta hiçbir işe yaramıyor. Efendim e, para boşa gidiyor ve çok büyük karlar ediyorlar o düz sigortayı yapanlar. Kasko sigortası biraz bir zarar olduğu zaman ödüyor, e, ödenmeye sebep oluyor. Bir yardımlaşma mantığıyla olursa caiz olur. Rabıda şirktir, İslam'da deliliği yoktur diyorlar. Hayır, şirk Allah Allah'tan başka bir tanrı düşünmek şirktir. Allah'ın varlığı, birliği yanında şey yapan şirktir. Rabıta ise hayalinde şeyhini tahayyül etmektir. Bu şirk değildir. Hayal kurmak yasak değildir. İnsan sevdiği için annesini babasız düşünebilir, gözünü kapattığı zaman memleketini düşünebilir, yaz mevsimini, mini tatili vesaireyi düşünebilir, gözünü kapatır, kabeyi, müşerrefeyi, medineyi, mina düşünebilir, bunun gibi hocasını düşünebilir, hocasını hayalinde karşısında düşün, karşısında düşünür. Bu e, gayet normaldir. Şirk biliyorsunuz Allah'ın birliğini kabul etmemek demek. Bununla bir ilgisi yok. Rabıtayı bilmiyorlar, uzaktan uzağa tenkit ediyorlar yani. Ne olduğundan haberi olmadığı şeyleri tenkit ediyorlar. Tarikatın birisinde şiş burhanı yapıcı ki esnasta. Acaba bunun sihirle bir alakası var mı yoksa keramet mi? Bizi aydınlatır mısınız? Ee, yani şiş batırıyorlar, kan atmıyor, çip kan çıkmıyor. Efendim, tarikat erbabı olmayan yani zikirle dervişlikle, tasavvufla ilgisi olmayan bazı kimseler de yapıyorlar. Mecvalarda resimlerini gördüm. Hatta gayrimüslimler. Onlar da yapabiliyorlar. Demek ki doğrudan doğruya dinin aslından, özünden esasından önemli bir şey değil. Bizim tarikatımızda da yok. Bu tarikata da bir şey demiyoruz ama efendim, başkaları da yapabildiğine göre dinin aslı esasından olmadığı görünüyor. Ramuzül Ehadis mecmansı hakkında mevzu hadisler vardır deniliyor. Evet, Ramuzül Ehadis'in içinde çok hadis-i şerifler vardır. Alfabetik sırayla dizilmiştir. Bu hadisleri Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi hocamız Cennetmekan, muhtelif şeylerden almış. O kitabı meydana getirmiş. Mevzu hadisleri denilen bazı hadis-i şeriflerde kendisi koymuştur. Ve arkasına da bunun alındığı yeri ve mevzu hadis denildiğini söylemiştir. Ama buna rağmen niçin acaba o hadisi şerifi oraya aldı? Demek ki kendisi büyük hadis alimi olmak dolayısıyla onun mevzu olduğu kanaati de değil. Biliyorsunuz mevzu hadislerin bazılarını bazı şiddetli alimler bu mevzudur, bu mevzudur, bu mevzudur diye çizmişler üstünü. Mevzu yani uydurma demek efendim. Ama bazıları da sen uydurma diyorsun ama bak bu filanca kitapta var, filanca kitapta var diye onun aslının, esasının olduğunu da ispat etmişlerdir. Mesela İmam Suyuti'nin bazı hanbeli alimlerinin böyle inkar ettiği birçok hadisi şerifler hakkında inceleme yaparak onların hadis olduğunu ispat ettiğini biliyoruz. Gümüşhaneli hocamız da yani o hadis-i şerifi oraya almakla bakın bundan, bu benim kanaatime göre mevzu değil, ben bunun sahih olduğuna kaniyim demiş oluyor. Bilimsel bir kanaattir o. mecmuadaki e, mana itibariyle herhangi bir sıkıntı halinde Allah'ın bundan yardım dileyen hadis mevcut olduğunu söyleniyor. Sahi midir? Mümkünsel malumat verebilir misiniz? Bazı kelimelerini okuyamadım, anlayamadım. E, Allah'ın ricalinden yardım edeyim. Tamam bu hususta hadis-i şerif vardır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir çölde gidiyorsunuz. Hayvanınız elinizden kaçtı. Size yardım edecek kimse yok. Uçsuz bucaksız bir yer. Koşup yetişmeniz mümkün değil. Yiyeceğiniz, içeceğiniz hayvanınızda çaresizsiniz. Ne yapacaksınız şimdi? Ya ey Allah. ey Allah'ın erenleri, evliyası, imdadıma yetişin. Ya e, e, inuni, bana yardım edin. Ya Ricalallah, Egyisun'i, bana medet eyleyin, inayet eyleyin diye söyleyin. Çünkü Allah'ın bazı vazifeli kulları vardır. Efendim yardıma gelirler diyor Peygamber Efendimiz. Böyle bir hadis-i şerif vardır. Şu anda kaynağını tabii söyleyemem. Açıp sonra söyleriz. Ramız ile hadise var, var bu hadis-i şerif. Ben de hayatımda denemiş ve öyle olduğunu görmüş bulunuyorum yani. Fiilen. Ben itikat ve amelde selefiyim sözü neyi gerektirir? E, gerçeği nedir? Efendim diye soruyor. Ben e, şerefiyim demek şeyde e, Suudi Arabistan'da e, bu mezheplere karşı bir hareket meydana geldi. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli aralarındaki efendim görüş farkları filan. Efendim, bazı insanlar çıktılar, biz selefiyiz dediler, selefin yaptığını yapıyoruz dediler. Halbuki selef yine bu mezhepleri kuran kimseler. Yani İmam-ı Azamlar, efendim, bilmem Ahmet İbni Hanberler, İmam Şafiiler ve onların kendilerinden hadis aldığı kimseler. Onlar kendilerinden dini bir şey ortaya koymadılar. Yalnız topladıkları bilgileri yorumlarken ortaya çıkan iştihatları farklı oldu. sahabenin bile iştihatlarının farklı olduğu yerler var. Yani bir insan bir şeye karar verirken herkes aynı kararı veremiyor. Mesela Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, filanca kaleye doğru gidiyoruz, kaleye gidinceye kadar kimse namaz kılmasın, demiş. Bazıları demişler ki, yani Resulullah Efendimiz böyle söyledi, kılmayalım, oraya kadar kılmamışlar. Bazıları da demişler ki, bunu şu maksatla söylemiştir, biz kılalım da sonra şey yapsın filan. Yani dinlememiş oluyor Resulullah ama bir iştahat, diyorum Buna benzer şeyler olabiliyor. Mesela Peygamber Efendimiz bir keresinde e, seferdeyken oruç tutmayın buyurmuş. Bazıları demişler ki Resulullah Efendimiz tutmayın dedi. Tutmayız. Tutmamışlar. Söz dinlemişler. Bazıları da demişler ki Efendimiz biz dayanamayız diye bize acıdığından tutmayın dedi. Biz dayanabiliriz. Tutalım demişler. Tutmuşlar ama baygın düşmüşler. hassiz düşmüşler başkalarına yük olmuşlar filan. Yani e, sahabe-i kiramın, Peygamber Efendimiz'in hayatında bile bir mesele konusunda çeşitli görüşleri, anlayış farkı olabiliyor. E, Yemen'e vali gönderirken Peygamber Efendimiz soruyor. Orada sana bir mesele her zaman neye göre cevap vereceksin? Diyor ki, Ya Resulallah Kur'an'a göre, aradaki davaları, ihtilafları Kur'an'a göre halledeceğim. Peki Kur'an-ı Kerim'de özel bilgi yoksa o konuyla ilgili ne yapacaksın? Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerine göre Ya Resulullah, senin sünnetine göre şey yapacağım diyor. Peki orada da bir özel bilgi sayılak bulamadan o konuda sorulan konuda o zaman bütün insanların kararımı veririm diyor. Yani demek ki Peygamber Efendimiz'in vali olarak, kadı olarak, hakim olarak gönderdiği kimselerin dahi yani o anda mevcut olmayan bir mesele hakkında soru sorulduğu zaman düşünüp karar vermesi olabiliyor. Peygamber Efendimiz dua etmiş. Bu şeyi beğenmiş, cevabı beğenmiş. Olabilir. Tabii kararlar da farklı olabilir. Kararların farklılığı alınan bilgilerin farklılığından kaynaklanabilir. Zihnin başka türlü çalışmasından olabilir. Zevklerden olabilir. Efendim niyetlerin farklılığından olabilir. Bunlar Peygamber Efendimiz zamanında bile olmuşsa Ondan sonraki devirlerde hadis-i şerifler çoğalınca, hadis-i şeriflerin sıhhati, rivayetlerin kuvveti bahis konusu olunca, adamların güvenilirliği bahis konusu olunca, çeşitli meselelerde alimlerin karar vermelerinde farklılıklar olmuştur. Gene de olur. Yani benim bugün size anlattığım şu dersi, siz yarın öbür gün başkasına anlatırken biriniz başka türlü anlatır, ötekisi başka türlü anlatır. Bu kavrayışındaki bir. Hoca Efendi şöyle dedi de, filan, yani bu iştahat farkları normaldir. Şimdi bunları hiçe sayıp bilimsel çalışma yapmışlar. Bu işin müteassısı, mezhep imamı olmuşlar, önder olmuşlar. Bunu hiçe sayıp bir selefi dediler. Sanki onlar selefi değil. Yani bu İmam Şafi, Ahmet İbni Hanbel, İmam Maliki. İmam Maliki'den daha selefi kim olabilir? Yani selefe en yakın insanlar onlar yani. Sanki bunlar şey değilmiş gibi bir de Selefilik diye bir şey çıkarttılar. O da bir mezhep oldu. O da bir ayrı mezhep oldu. Yani onlar da bir konuda şöyle veya böyle yaparak ayrı bir baş çekmiş oldular. Ayrı bir mezhep oldu. Şimdi bizim tabii Türkiye'de dışarıdaki cereyanların hepsinin numunesi geliyor maşallah. Binucun modası da geliyor. Efendim saç modası da geliyor. Kıyafet modası da geliyor. Fikri cereyanlar da geliyor. Komünizm de geliyor. Bilmem ne de geliyor. Tabii Mısır'da orta, Suriye'de, Irak'ta, Pakistan'da vesairede okuyan insanlar da oranın çeşitli fikirlerini getiriyorlar buraya. Selefiyim. Peki ama niye selefsin? Hayrola? Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin mezhebinde ne zarar gördün? Yani ne var yani? Sen İmam-ı Azam'dan daha mı alimsin? Çok mu daha iyi biliyorsun? Veya o selefiyim diyen adamlar İmam-ı Azam kadar biliyorlar mıydı bu meseleleri? selefilik yarı çıkartanlar böyle bir şey çıkmış. Şimdi efendim bilmem eee onu götürüyorlar. Bunu şey yapan insanlar da var. İtikatta ve amelde selefiyim. Yani hele itikatta selefiyim diyorsa bayağı bir tehlikededir. Çünkü o selefi olanlar mücessimeye doğru kayıyor. Yani biraz Allahu Teala Hazretleri <gülüyor> Hatta ibni i Tevniye, yani e, Allah-u Teala Hazretleri biz benim kadar geçtikten sonra semayi dünyaya gücüneceğiz hadis-i söylediğini bu taraftan şimdi aşağıya gücüneceğiz sen Allah'ın nasıl gücünü senin sözüme şimdede benzer bu tamamen resmiye sayan böyle bir e, e, e, ahim evinin takip etmediği bir Hatta o zaman ahim evine takip ettikten iznişenliğini bu türlüğünden dolayı mahkeme ettikten sonra o bakımdan seyredeceğim işte, yani ben oranın tepeminin yolunu hiç, hiç şey anlamadan parancaya geldik eten gün görebilirdim Sizin yeni bir modayı sütüriyorum yani ben de ya da bir, e, ne kadarın bilinip bilinip var ya. O zaman bilinip bilinip değil. Hem ne kadar? ondan sonra da başka bir daha fazla, başka tamam olabilir. Bu bir istihaz meselesi. Ama sanki bunlar. Ne?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 Eser-i'ye dikler, maçıb-ı, si'yi'ye dikler, çok çok çok görüyorlar. Efendim, kına kına. Kendi mesafeleri, kendi mesafeleri içinde mesela İbn-i Tehniye'yi karşı gösteriyorlar. Makale getirdim. İbn-i kendisi ben mutasavvufum diyor. Kendisi evab-ı tarika. Neşredeceğiz inşallah. Tasavvufa karşı yapıyor. Yani İbn-i diyen adam İbn-i tam anlamış diye. İbn İbn-i ben kendim tasavvuf erbabıyım, tarikata girdim, ehli tarikim diyor. Kaynaklarıyla neşredeceğiz mecbada. İşte bu bir cereyandır. Selefilik cereyanı çıktı şimdi. Güya asla dönüş. Tabii bizim böyle lise mezunu, efendim, Arapçası olmayan ama böyle okuma heveslisi, biraz böyle eli kalem tutan, ukara takımı şeyler vardır böyle, İslamcı yazarlar, çizerler, bilmem neler vardır. Onlar şey yaptılar bu modayı. Bir de oralarda okuyup, oralardan efendim, burs alıp, maaş alıp, oralardan mezun olup, o lafları duyup, karşısında ecdadımızın müdafasını, duyma imkanı bulamamış tahsilliler var. Onlar kalktılar, buraya geldiler. Orada duyduğu sözleri burada tekrar ediyor. Bilmeden. Halbuki orada konuşturmuyorlar. Yani, Türkiye'de devrumbazlığı telkin ettiği gibi devletin. Orada devletin ideolojisi selefilik. O onu telkin ediyor. Ona göre propaganda ile yetişmiş. karşı fikri kabul etmiyor. İmam Gazali'nin kitaplarını sokmuyor. Bazı yazarları okutmuyor. bir Eyi efendim bilmem ne diyor. Başlarında şey var. Efendim bazı alimler var. Kral bile şimdi biraz soğumuş ondan deniliyor. Dünyanın düz olduğunu iddia ediyor. Kafaları böyle. Yani olmaz ki. Yani insanın bilimsel gelişmeleri, söylenen sözleri anlayıp gelişmenin tekrar hepsini inkar edip geriye gitmemesi lazım. Birisi arkadaşıyla münakaşa etmiş demiş yani ben hocam Cuma namazı kılın dedi diye Cuma namazı kılıyorum. Bunun bir sakıncası. Tabi esas itibariyle o kardeşimiz Cuma namazını hocası Cuma namazı kılın dediği için kılmıyor. Cuma namazı kılınır mı, kılınmaz mı diye münakaşalar çıktı Türkiye'de, yaygınlaştı. Ama biz diyoruz ki sakın ha Allah'ın ayeti vardır, Allah'ın emridir. Cuma namazını terk etmeyin diyoruz. Bu Yine bu zıpır takımı Cuma'yı terk ettiler. Efendim bu rejiminden maaş alan imamın arkasında namaz kılınmaz, bilmem ne filan gibi şeylerle farzı yapmıyorlar, sakın o tarafa düşmeyin dedik. Yani biz Allah'ın emrini yapmakta sebat etsinler diye tavsiyede bulunduk. O da sonuç olarak demiş oluyor ki, yani siz başka cereyanlara kapılmış olabilirsiniz ama hocam cuma namazının kılınmasının doğru olacağını bize bildirmiş olduğundan ben o şekilde diyorum demiş oluyor Allah-u Alem. Yoksa Esat Hoca bir şey, cuma namazı kıl dedi, Ondan kılıyor filan tarzında anlamamak lazım o sözü. Peki ders tarif edelim. Diyelim cümle günahlarımızın affı için evvela Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, El Azim, El Kerime, El Rahim, El Lezi, La İlahe İllâhu, El Hayyel Kayyume ve Etûbü ileh Ve Es'eluhu Tevbete ve El Magfirete ve El Hidayete Lena, İnnehu Hüvet Tevvâbun Rahîm, ''Tövbete abdünün zalimin linefsihi, la yemlike ve linefsihi mevten ve hayatem vela nüşura, Allahümme ente Rabbi, la ilah illa ente halabdani, ve ene abdike ve ene ala ahdike ve va'dike mestetat, ve euzu dike ma sanat, ebu uleke bi ni'metike aleyya ve ebu ubi zembi favfirli, fe la ve illa en. Allah-u Teala Hazretleri tevbelerimizi kabul etsin. Geçmiş tümle günahlarımızı affetsin. Bundan sonraki ömrümüzde günahlardan, haramlardan uzak sevdiği kulu olarak yaşamayı nasip etsin. Yolunda daim zikrinde kaim kullar eylesin. Tevbenizi kabul etmesi için birer günaha düşmemeye azmetmeniz lazım. Kesin kararlı olmanız lazım. Azbinizi öylece kuvvetli tutun. Tevbeyle kılınmamış namazlar, tutulmamış oruçlar silinmediği için Kasaya kalmış namazlarınızı, oruçlarınızı, ibadetlerinizi ödeyin. Onlar boş kalmasın. Sevdeyle kul hatları da silinmediğinden, üzerinizde kul hatları varsa sahiplerine verin, helalleşin, dargınlarla barışın, kimse ahirette yakanıza yapışmasın diye tedbirinizi bugünden alın. Her gün abdestli gezin. Abdestli bir şeytan insan yanına sokulamaz. Her gün zikir vazifelerinizi yapın. Çünkü zikir, zikrullahı sevmek Allah'ı sevmenin alametidir. Geçti ya burada. Allah'ın zikriyle meşgul olacaksınız her gün. Zikir vazifelerinizi güzelce yapacaksınız. Hangi zamanda? İster sabah, ister öğlen, ister gece, ister gündüz. Mecburi bir zaman yok, serbestlik var. İstediğiniz zamanda yaparsınız. Zikir oturduğunuz zaman tabii abdestli olun, kıbleye doğru oturun, gözünüz uyumun, diz çökerek kürmet bir şekilde oturun. Evvela 25 defa estağfurullah diye başlayın. Sonra bir fatiha, üç ihlas şerif okuyup bunları Peygamber Efendimiz'e ve pirlerimize bağışlayıp onların manevi yardımlarını, şefaatlerini, himmetlerini, teveccühlerini telet ve niyaz eyleyin. Sonra gözünüz kapalı, rabıtayı, yani ölümü, kabri, kabirde sorgusu hali, mahşeri, mahkeme-i kübra'yı, teraziyi, mizanı, sıratı, cenneti, cehennemi şöyle bir hatırınızdan, hafızanızdan, gözünüzün önünden canlı olarak geçirip, kendi kendinize de deyin ki, ey, ey nefsim, bak hayat bitecek, ömür sona erecek, ölüm gelecek bu düşündüğün, gözünden geçirdiğin halleri yaşayacaksın ama o zaman pişmanlık fayda vermez hayatının kıymetini bil, ölmeden evvel cehennemden kurtulmak için ne yapman gerekiyorsa çalış, cenneti kazanmak için ne yapman gerekiyorsa onları yap, böylece bu fırsat elden kaçmasın, Allah'ın huzuruna sevdiği kul olarak varman nasip olsun diye nefsinize nasihat edeceksiniz, bu çalışmaya Rabotayı mevcut diyoruz Ölümle rabıta kurmak, irtibat kurmak demek budur. İkincisi, rabıtayı hürşittir. Bizi karşınıza göz önüne getirip, gönlünüzü gönlümüze bağlayıp gelecek olan feyiz-i muntazir muntazır olursunuz. Şöyle mübarek, minasip, güzel, nurlu bir mehalde hocalarımız, şeyhlerimiz, pirlerimizle bizim oturduğumuzu düşünün. Siz de karşımızda olduğunuzu düşünün. Bizden size böyle nurların geldiğini, içinizin, dışınızın nurlandığını, feyizlendiğini düşünün. İnsan hocası ile böyle gözünü kapayıp irtibat kurduğu zaman, Efendim, kendisine çok feyizler gelir ve bu çalışmalardan sonra bu bir çalışmadır, bir sevgi bağıdır ama bir taraftan da tasarruf çalışmadır, bir alıştırmadır, egzersizdir. Bunları yapa yapa insan sonunda fenafişşeh makamına, fena resul makamına, fenafillah vakabillah hallerine nail olur. O bakımdan Rabat-i ne kadar güzel yaparsanız, ne kadar samimi yaparsanız, bağlısınız, ihlasınız ne kadar sağlam olursa tarikatta ilerlemeniz o kadar hızlı olur. Bunu da yapın. Ölümü düşünmek ondan sonra mürşidine rabıta yapmak. Üçüncüsü de rabıtayı kalp yapmaktır. Başınızı kalbinde çevirip kalp aleminde, gönül aleminde Allah'ın size şah damarınızdan bile yakın olduğunu, her yerde hazır ve nazır olduğunu düşünüp boyun büküp Allah'a yalvarırsınız. Dersiniz ki Ya Rabbi, alemlerin rabbi sensin. Yeni göğü yaratan sensin. Ben senin kulunum. Bana yardım et. Sana iyi kulluk etmeni nasip et. Tevfikini refik eyle. de senin sevdiğim bir kul olabileyim ömrümün üzerine ömrüm geçireyim diye yalvarıp yakarırsınız Allah'tan tevfikini istersiniz. Allahu Teala Hazretleri tevkik, tevkik, tevkik. Ondan sonra